Yeah. 아체 갔대 Merhaba kainat. Bugün 18 Mart Perşembe. Yıl 2010. Ay 3. Gün 77. Kasım 131. 1431 Hicriye Bülahir 2. 1426 Rumi Mart 5. Çanakkale Zaferi 1915. Kocakar Soğunun sonu. Kırlangıç Fırtınası. Günün Tarihi.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 Yemek listesi gün 77. Etli lahana dolma, zeytinyağlı kereviz, salata, meyve. Büyük, Büyük saatli marif takvimi. Avec <gülüyor> des plumes bleues, des poissons dans son lit et le canard qui me tient compagnie. Avec un bout de sang, deux mètres de ficelle, un coup de plan un de ma belle. Fermez vos grilles, fermez vos cages, la liberté est en voyage. Sur l'aile des casquettes et des trains de banlieue, le temps d'une risette, que tu quand tu veux, avec une musette, un souffle de vin blanc, avec l'escarpolette, ah, achetez-moi dedans, fermez vos grilles vos cages, la liberté est un voyage. Avec les touffes grasses, le pauvre haricot, l'inutile et ses cocoricots. avec le corniflard, les écrasent torchons, les oncles grésillards et les petits ducon. Fermez vos grilles, fermez vos cages. La liberté est en voyage Avec le pingouin mauve qui mange les méchants Les penseurs aux yeux chauvent, les masseurs bien pensants Avec un crocodile qui berce les enfants Avec un délébile qui marque jusqu'au sang Fermez vos grilles Avec Zouli-Zoulis, tes profonds alibus, tes palmes lapidus et ton jali zizi, avec ta flamme brune et la source au milieu, avec jeu de brille et ta main dans ma une. Fermez vos grilles, fermez vos cœurs. le droit et le tordu avec le sous-volet et le rien ne va plus. Avec des noms de Dieu, avec des noms de fleurs et des prénoms de feu et des surnoms de cœur fermez vos grilles fermez vos cages liberté. Radyo 949, aynı zamanda da Açık Radyo Nokta, yayın yapıyoruz. Açık Gazetesi onun başladı. Haftanın dördüncüsü bu. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artuş'tan oluşan ekiplere birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Jean Ferré öldü. Fransa'nın yetiştirdiği önemli şanson üst üst ustalarından, üst da denebilir biri. 79 yaşında uzun bir hastalığın sonunda hayata veda etti. E, Vaux-Cresson'da o, o dösende doğmuş bir e, orta halli bir Yahudi ailesi. Versa'ya taşınmış 1935'te. 1930 doğumlu ve e, Jules Koleji'nde de okumuş. Babası Rus kökenli e, Auschwitz'te ölmüş. Auschwitz toplama kampında ölmüş. Fera'da okuldan çıkmak, ayrılmak ve ailenin ayakta kalmasına yardımcı olmak için çalışmak zorunda kalmış. Sonra 1950'lerde Paris'te bir kabarede çalışmaya başlayarak uzun ve başarılı bir kariyer yaptı. Kendisi daima solda, haklar tarafında, ezilenler tarafında yer almış. Ve Louis Aragon'un da ünlü şair, Louis Aragon'un komünist şair. Aragon'un da şiirlerini bestelemiş ve çok büyük gün kazanmıştı. Lezyue, dersa Elza'nın gözleri gibi. Ve böyle bir uzun, önemli bir dönemin e, Türkiye'de de e, bir dönemin müzik severlerini de etkilemiş bir e, müzisyen Jean Ferra'ya da bir e, günaydın demiş oluyoruz. O açılış parçası olarak da size e, La liberté est un voyage özgürlük bir Yolculuktur, gezidir anlamına gelen şarkısını çaldık. E, gazeteci, iletişimci e, dostumuz Ragıp Duran e, büyük e, önemli hayranlarından biriydi Fransız şanson müziğini iyi bilen dostlarımızdan. Ona sorduk Can Ferah ile ilgili açık dergide dün e, bizimle paylaştı bilgilerini ve görüşlerini kısaca ona bir kulak verelim şimdi Jean Ferre, Leo Ferre Georges Brassens belki de Jacques Brel bütün e, o ekolün e, son hayatta kalan temsilcilerinden biriydi ne yazık ki onu da kaybettik tabi Jean Ferre'nin diğerlerinden ki diğerleri deyince özellikle e, Brel, Brassens Ferre'yi hesaba katınca onlardan onlar daha çok anarşist akıma yakın e, uzun süre Fransız Komünist Partisi'nin üyeliğini, militanlığını yaptı. Hatta bir ara yaşadığı ve öldüğü köyü belediye başkanlığına da seçilmişti. Angaje bir sanatçı. Ama esas olarak da popüler yanı bence çok önemli. Son derece yumuşak bir sesi var. Yurtsever işte şarkısı. Montagne şarkısı. Efendim, mesela, özellikle de işçi sınıfının popüler şarkıcısı olarak bilinirdi. Mamom şarkısı. Benim yavrum işte karısını anlatıyor. Bir işçi. Çok güzel bir kadındır ama ...dergilere kapak olmaz... ...o çünkü Krete'yi çalışır... ...bir fabrika işçisidir filan diye... ...karısını anlattı... Ee, ...çok güzel şarkıları var... ...bir dönemin kapanması artık... ...benim <gülüyor> sıralayabildiğim... ...hesap edebildiğim kadarıyla... ...işte Barbaraydı... ...daha kimler vardı... ...bilemiyorum ama o yaştan kimse kalmadı... ...şimdi Mustaki belki kaldı... ...zaten... Her seferinde de Mustakin'in görüşleri giderek böyle bütün arkadaşlarını yitiren bir George Mustaki ile karşı karşıyız. Ondan sonra da bir sonraki kuşağı sıra gelecek herhalde. E, Renault orada var. E, onlar da işte yaklaşık 60 yaşları civarındaki insanlar. E, Liberasyon gazetesine bakmıştım. Bugün e, radyoda söyledi 4 ile 6 bin kişi arasında ta köye kadar gitmiş insanlar cenazesine katılmış. Ee, liberasyon da e, özellikle angaje yanını ön plana çıkaran bir haber yapmıştı. Ee, Fransız şansonunu sevenlerin başı sağ olsun. Evet Ragıp Duran, Jean Ferra'yı 79 yaşında kaybettiğimiz Jean Ferra'yı ve bir son kuşak artık çok az e, üyesi kalmış bulunan büyük bir e, şanson kuşağının Temsilcilerinden bir olan Janfereyi anlattı bize. Evet, Açık Radyoda devam ediyoruz. Şimdi haberlere bakalım Açık Gazetede. Pakistan'da bir Amerikan füze saldırısı, 9 ölü. Onu hemen geçiyorum zaten. Bu vaka normal sayılır. Hızlı Umuru geçmek adiye. lazım. Evet, bu aynı gün içinde, iki gün içinde pardon aynı bölgede ikinci saldırı oluyor. Ee, yalnız. Dün mesela düzenlenen füze saldırısında da evvelki gün olacak en az 10 militan öldürülmüştü diye vermiştik bu haberi de. Öldürülenlerin hepsinin militan olduğu söyleniyor ama bu konuda tereddütlerimiz de var. Feci bir dünya var orası, orada. Taliban ve El-Kaide ile mücadele edildiği söyleniyor ve onların kalesi olduğu söylenen bölgelere sürekli füze saldırıları insansız uçaklardan atılan Füzeler orayı tamamen o bölgeyi, Pakistan, Afganistan, Afpak deniyor zaten kısaltılmış olarak, o bölgeyi bir cehennem halinde tutuyor. Yani Kuzeybatı eyaletin başkenti Peşaver'in dış mahallelerinde de bir kontrol noktasında saldıran militanların en az beş güvenlik görevlisini öldürdüğü gibi tamamen umuru adiye sayılacak gündelik haberler fasilesinden onlarca ölü haberi veriyoruz her zaman. Robert Fisk bu arada Independent gazetesinden e, Orta Doğu, uzun yıllar Orta Doğu muhabirliğini yapmış olan e, açık gazete dinleyicilerinin de gayet iyi bildiği gibi son yıllarda da Independent gazetesinde aynı işi yapıyordu The Times'dan sonra. Robert Fisk e, Pakistan'ın kaybolanlarını Pakistan'da kaybolanlar varmış. 8 binin üzerinde Vatandaş devletin elinde kaybedilmiş durumda. Onlardan bir dizi e, mülakat, röportaj yapmış ve ilkini veriyor. E, Pakistan'ın kaybolanlarının dehşet dolu dünyasına bir küçük yolculuk yapmış. Çok e, şey yani ortasında mesela bir ressam. İç dekora, dekorasyonla hayatını kazanan bir orta tan kadınla konuşuyor. Emine Cancua diye ve kocası mesela 41 yaşında götürülmüş bir daha haber alınamamış. Son 2001'den beri böyle bir hayatta varmış Robert riskede bir kulak vermek lazım. Yani bu işte uğraşan bir kuruluşla da görüşmüş. Bu, bu kaybolanların haklarını savunan bir kuruluşla ve onun arşivlerinde sadece 1.700 kişi Belucistan eyaletinde kayıpmış. Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın elinde 4.000 kişi, en az 4.000 kişi kaybedildiği, 2.000 de yabancı kuruluşlara teslim edildiğini söylüyor 2.000 kişinin de. Genellikle Amerikalılara 750'si kaybolan Pakistanlıların Amerikalılar tarafından illegal olarak Bagram'a götürüldüğü Bagram'daki üsse ya da Kabil'de, Kabil'de Policharski hapishanesine ya da Batı Afganistan'daki Herat'a götürüldüğü haberleri var. Yani orada gerçek bir cehennemden de bahsetmek mümkün. Bu ilk defa uzun süredir Robert Fisk böyle Bir süredir yapmıyordu bu tarz mülakatlar. işin içine girmiş durumda. Gene takip ettiğimiz Media Lens diye bir basın hakları savunucusu bir kuruluş var. Zaman zaman onlara değer veriyoruz. Onların ilginç bir açıklaması da şey var. Ee, yani NATO'nun bir şey de vardı ya NATO ile ilgili ...bir iflas gibi bir haber vardı. Çok da iflas durumunda neden olduğunu da anlatan bir haber. Çünkü... E gün verdik aslında Sipri'de 2008'de 130. idi yanlış hatırlamıyorsam NATO. Bugün kaçıncıydı? 14. mı 16. mı ne? Yani bir yıl içinde dünya silahlanma listesinde jet hızıyla gerçekten rekorlar kırarak yükselen bir yapı NATO O biraz yüzden. ekonomiyi daraltıyor olabilir büyük <gülüyor> ihtimalle bugün bir haber vardı diye evet, evet. NATO'da ama ben, İzmir'deki büst de kapanıyormuş falan filanlı ona e, geçmek için de elimde çok uh, ürkütücü nitelikte bir haber var onu da hemen okuyayım ben yani böyle BBC de aralarında olmak üzere bütün batılı haber ajansları gayet dengeli adil bir haberci iki tarafında görüşlerine yer veren diyorlar ama geçen yılın sonunda En sonlarında Afganistan'da 27 Aralık'ta Kunar eyaletinde ya da vilayetinde Amerika'nın öncülüğündeki askerler çocukları da toplayıp öldürmüşler. Böyle bir haber çıktı. Yani çocukları yataklarından çıkarıp kafalarından vurmuşlar ve sonradan NATO uzun süre önce birkaç gün inkar ettikten sonra utanmazca inkar ettikten sonra diyor Media Lens yazarları. Sonra da kabul ettiler ve bu çocukların ve başka akrabalarının öldürüldüğü. Sekiz çocuk öldürülmesi The Times gazetesinde çıkan bir haberde NATO itiraf etmiş gibi hataydı. Ondan sonra da fakat gazeteler mesela bu haksız ve zorlu savaş haklı savaş doktrinini savunmuşlar ve zorlu şartlarda olur böyle şeyler demeye başladılar. Hatta BBC'nin Peter Greste'nin haberleri de bunlar içinde diyorlar ve sonunda tazminat ödenmiş çocuklara 2000 Hı. çocuk çocuk başına 2000 dolar Amerikan tazminat ödemiş. Yalnız ölen çocuklardan ikisinin annesi Bibi Saps Pari. insan hayatının ne zamandan beri insan hayatına paha biçiliyor? Ailemizi öldürdüler sonra da bize para getirdiler. Para bize ailemizi geri getirecek mi demiş. İşte böyle. Ee, bu iflas haberin akşam gazetesinde manşette akşamın özel patlangaçlı haberi <gülüyor> NATO'dan iflas harekatı diyor. Ekonomik kriz NATO'yu da vurdu. Karargah sayısını azaltmaya karar veren ittifak İzmir'deki hava üstüne de kilit vurmaya hazırlanıyor demiş. Ama İşin bu garipliği burada başlıyor mu? çok güzel. Üzüyormuş gerçekten. Yani haberin bütün içeriği bunun üzerine kurulu. Şimdi terk... İzmir'dekiler mi üzülüyormuş buna? İşten... Valla kim üzülüyor orası yok. Belirsiz özne. Yani ben üzülmedim açıkçası. Hani e, Bence NATO'yu kapatalım. Kapatamıyorsak da en azından ülke dışına çıkarmak fena değil. Ama e, kim üzülüyor bilmemekle birlikte Utku Çakırözer'in haberi şöyle. Terk edilecek karargahlar Haziran'da belli olacak. Listede İzmir'in olmasından endişe eden Türkiye, bu Türkiye kimdir tanımam, seferberlik başlattı. Sonuç çıkmazsa masrafı biz karşılayalım. Kapatmayın kozu gündeme gelecek. Koza bak görüyor musun? Çok iyi koz varmış elimizde. Parasını verelim açık kalsın. Sonra ben haberin içine döndüm. Niye kapatmayalım? Var mı bir satır diye? Yok. Yani ee, belli ki istemiyoruz kapanmasını biz e, Türkiye olarak çapı, ama. Ülke çapında işsizlik var. NATO'ları da. Kantin evet. mi açıyorlar oraya? Ne? Bilmiyorum. Ee, yani bir ticari kayba uğrayacağız uğrayacaktır. Gerçekten ki, mi? ne bileyim. Ya ben binayı mesela beğendim. Daha önce Kız Eğitim Enstitüsü olarak kullanılan bir binaymış. Bir taş gayet güzel. Bina anlat o binası İzmir'deki. Ee, yani bence mesela her yere otel yapmaya, lokanta yapmaya falan meraklılar ya. Bence ideal lokanta otel zarttur olur yani. Daha iyi kazanırız diye denilebilir ama Bir ilginç şey daha var onu da söyleyeyim gerçekten umarım bunlar doğru haberlerdir keyifleniyor insan <gülüyor> NATO'dan da kurtuluş olabilir mi diye yani böyle bir saçmalık oluyorsa çok keyifli İngiltere'nin bir önerisi olmuş bu ekonomik krizle ilgili NATO küresel barışa hizmet ediyor biliyorsun sen de üye olmayan zengin ülkeler de destek vermeli demiş İngiltere ilk olarak da Arapların kapısı çalınacakmış. Yani genel olarak Orta Doğu'da para harcıyoruz demek istiyor herhalde. İyisin bunun parasını da Orta Doğu'da diğer girmediğimiz ülkelerden çıkartalım. Katar Emirliği'nden, Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Herhalde öyledir. Yani Arap ülkeleri dediği nedir bilmiyorum ama onlar da dahil olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri falan Yemen'den de alabiliriz. Yemen. <gülüyor> e, evet. Gerçekten tatsız. E, Eskişehir kapanmamış. Daha önce Eskişehir'in kapatılması tehlikesi. E, gündeme gelmiş Aman ondan kurtulmuşuz şimdi İzmir'de kapatmasınlar diye her platformda söylüyor ve güçlü biçimde söylemeye devam ediyormuşuz İngiltere'de karargen korunması için elimizden niye geleni yapıyoruz ya gerçekten sorabilir miyim Bunu ayıp mı sormak acaba vatan Perver olmaz mı Yani hakikaten biraz kişilik yarılmasına uğramış bir dünyada yaşadığımız... Ya para verme kozunu kullanıyoruz. Olmadı bütün karargahın parasını Türkiye Cumhuriyeti veriyor. Bizim paralardan yetmedi bütün o 13.lükten 10.lığa çıkmaları. 5 yılda %22 silah alımını arttırmaları falan. Bir de NATO karargahlarının paralarını verecekler. Ve bunu bir de koz olarak sunacağız. Olmazsa biz veririz ha parasını diye. Süperlik. Evet bu çocukların yataklarından çıkarılıp öldürülmesinde de NATO'nun rolü olduğunu da unutmamak lazım. Çok iyi değil. Yani 2000 dolar ödeyerek çocukların parasını ödemiş sayarak kendimizi yani NATO bilmiyorum kendisini rahatlamış sayıyor mu ama dünyada çok neden mesela Pakistan'da bu Taliban ya da başka e teröre başvuran grupların da sayısının bir türlü bitmediğini ve hatta tam tersine artmakta olduğunu da gösteren epey şey, kanıt var elimizde. Bir diğeri de İsrail'den gelen Interpress Service'in bugünkü haberi Nora Burroughs Friedman yazmış. Yani 3 bin ağır bayağı donanımlı asker İsrail güvenlik güçleri işte salıdan beri Kudüs'ün eski şehir kısımlarından çok büyük bölümleri kapatmış durumda. Ve işte göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi atıyorlar. Fizis göstericileri. Ama özellikle çok ilginç bir haber burada. Her şey birbirine bağlanmaya başladı benim gözümde en azından. Defense for Children International diye bir şey var. DCI yani çocukların korunması savunulması da diye çevrilebilir uluslararası bir örgüt Filistin Ofisi şöyle bir açıklama yapmış. Altı İsrail hapishanesinde yaklaşık 350 Filistinli çocuk 17 yaşının altında ve genellikle taş atmakla şey yapılıyormuş. Hı, terörist çocuklar. Taş attın diye babasının babasının da gözüne şey sıkarak evini basıyormuş mesela. Bir anlatılan şeyler bunlar. Bu uluslararası kuruluşların. Mesela Müslüm Ode diye birisi 10 yaşında onunla mülakat yapılmış. Ve 11 Mart sabah karşı 3'te polis evine girmiş. Babasını etkisiz hale getirmiş biber gazıyla alıp götürmüş. Bir süre tuttuktan sonra bırakmış 10 yaşında. Sayede yani çocukları hedef alıyor diye çok haber çıkıyor. Böyle bir çocuklar için döndükten sonra çok fazla kabus görüyormuş, karabasan görüyormuş çocuk. Seni şaşırttı mı bu? Niye ki? İşte polisler polisin elinde imamini görmemiş, kabuslarla uyanıyormuş filan. Böyle bir haber var. Şimdi gelelim Türkiye'deki. Ee, bu dünkü olağanüstü açıklama. Bakın benim ülkemde 170 bin Ermeni var. Bunlardan 70 bini benim vatandaşım. 100 binli biz ülkemizde şu anda idare ediyoruz. E ne yapacağım ben? Yarın gerekirse bu 100 binini hadi siz de memleketinize diyeceğim. Bunu yapacağım. Niye? Benim vatandaşım değil bunlar. Ülkemde de tutmak zorunda değilim. Bizim bu samimi yaklaşımlarımızı bunlar bu tavırlarıyla ne yazık ki olumsuz istikamette etkiliyorlar. Bunların farkında değiller diye konuşan Erdoğan vardı. Hı hı. Ee, yani düzden e, neresinden tutsak çöpür çöpür dökülen çirkin e, diye nazikçe nitelenebilecek sözler idi. E, zaten dün bayağı üzerine e, konuştuğumuz için bir daha hani. Tekrara yok, gerek yok şimdi ama tepkilerine bakalım dedik işte radikalle tepkilere gazdayız. bakmadan bir düzeltme de gerekiyor bu arada e, 100 bin değil bir kere hani e, 10 binmiş Ermenistanlı göçmen işçi sayısı Türkiye'deki e, nereden biliyorsun derseniz işte bir anette bir adet haber çıktı Alin e, Ozinyan'ın yaptığı bir araştırma varmış yaptığı araştırma şu e, Türkiye'de ki Ermenistanlı işçilerle ilgili bir araştırma. Şunları bulmuş. %94'ü kadın bu çalışan e, Ermenistan'dan gelen insanların. Ev, işi, ev işlerinde çocuk ve hasta bakımında çalışıyorlar. Ayda 100 ila 600 dolar kazanıyorlar. Çocuklarına vatandaşlık alma şansları yok. Okula da gönderemiyorlar zaten çocuklarını Türkiye'de. E, ve sayıları da 10 ila 12 bin civarında. E, öyle. Ayrıca 7 ila 9 bin arasında olduğunu da söyleyenler varmış. Yani %94'ü kadın olan ülkesinde iş bulamadığı için lise veya yüksek okul mezunu olup buraya gelmiş olan e, temizlikçilik gibi işleri kendi ülkesinde yapmak istemediği için utandığından buradaki tanımı e, Türkiye'ye gelen insanlardan bahsediyoruz bir kısmı konfeksiyonda tekstilde de çalışıyormuş. Çok azı da kiliselerde ya da Amerikan okullarında hizmetli olarak çalışmayı başarıyormuş. Yani günde 3 dolarla 20 dolar arasında değişen bir para kazanan, bir para kazanan e, insanlar. Bunları bu, kullan yani bu insanları kullanalım diyor, kullanıyor koz olarak. Evet. Yani Başbakan. aynen öyle. Hani gece konudusun önünde bıçağı gırtlağına dayadı insanlar bunlar. Erkekler genellikle eşleriyle birlikte geliyorlarmış ama çalışmıyorlarmış. Güvenlik olarak duruyorlarmış eşlerinin yanında. Dink suikastinden beri zaten Ermeniler öldürülmekten korkuyormuş bu gelmiş olan Ermeniler. Şimdi ise geri, çoğu zaten geri dönmeyi düşünmüşler Dink suikastinden beri. Ancak işte para diye devam eden durum devam etmiş. Şimdi ise biraz daha gerginler. Yüksek okul ve... Veya lise mezunu olması da dikkat çekici. Evet. İyi eğitimli. Oldukları rahatlıkla söylenebilir. Sovyetlerin çöküşünün ardından o dağılan e, durumun etkilerini yaşayan ülkelerden biri de Ermenistan oldu haliyle ağır bir şekilde. Bir de şeyin, ülkenin de çöküşü var. Sadece Sovyetlerin değil. 1988'de büyük bir deprem yaşadılar. Ondan sonra da hasar gören kırsal kesimlerden de geliyorlar. İş yok ve yıkım var tabii. Evet, iki ülkenin yakınlığı, vize kolaylığı, Avrupa'ya göre ucuz oluşu ve Türkiye'li. Türkiye'de de Ermenilerin varlığı da tercih nedenleri diye ilginç bir araştırma bu Biyanet'teki, evet. Doğrusu, Alin Özinyan'ın kayıt dışı ekonomide kayıt dışı ekonomi üzerine de e, bu hafta e, zaten vergi e, veren vatandaşlıkla ilgili yapılan araştırmayı da konuşma fırsatı e, bulmuştuk daha önce. Ee, Ünal, Zengin Obuz ve Gökçe Gökçen'le Gökçen Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nden vergi temsiliyeti ve demokratik demokrasi ilişkisi üzerinde vatandaş algıları araştırması Bu, burada da çok net olarak ortaya çıkan şeylerden biriydi bu da. Evet, kayıt dışı ekonomi. Kayıt dışı bir çiftin çocuğu Türkiye'de doğarsa ne oluyormuş? Yurttaşlık alamıyor. Alamıyor. Üstüne üstlük e, okuyamıyor vesaire diye devam eden işte e, vatansız, annesinin kazancığı 100 ila 500 dolar arasındaki parayla geç 600 özür dilerim. Hı. Geçinmek zorunda kalan bir hayata doğmuş ve e, önündeki bütün sıkıntıları Yavaş yavaş göğüslemeye hazırlanıyor oluyor herhalde. Gerekirse hadi siz de memleketinize diyebileceği. Burada iki de sıkıntı olan temelde dün de tanımladığımız. Belki onu çok küçük Başbakan. söylemek gerekiyor. Başbakanın konuşmasında birincisi e, yasa dışı göçmen ve bununla ilgili kurdukları bütün o hayal dünyasının çirkinliğini bir kenara bırakırsak. Çünkü ağır bir emek sömürüsü için ülkelerini de bilerek ve isteyerek tutuyor hükümetler. Bu insanları dünyanın her tarafında. Ama bundan öte e, yasa dışı göçmen dedikleri insanları ayırıp Ermeni yasa dışı göçmenliği bir kategori yaratmak zaten ayrımcılık ve ırkçılık. Üstüne üstlük bunları dış politikanın bir hamlesinin tehdit unsuru olarak kullanmaya kalkmaksa e, biraz ayıp, etik dışı diyelim. Sıkıntı Fakat, buydu. Fakat e, böyle bir sıkıntı görünmemiş. En azından Radikal'in bugünkü manşet haberine göre birinci sayfada Erdoğan'a eleştiriden çok destek varmış. Tehcir tehdidi diye almış tek tırnakla bunu. Net tavır alan yok buna karşı diyor. başbakanın 100 bin Ermeniye hadi memleketinize derim. ifadesi için BBC Türkçe'ye verdiği bir mülakattandı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem de BDP liderlerinden diyor. Barış ve Demokrasi Partisi liderlerinden açık tekniği gelmedi. Nevroz de bu olmuş olabilir diye düşünüyorum. Eğer BDP büyük ihtimalle dün... ...milletvekilleri Nevroz'daydı ve bugünden itibaren de devam edeceği için Nevroz e, kutlamaları bununla da alakalı olabilir gibi geldi bana. Çünkü ilgilenmeleri Beklenildi. genel olarak siyasi çizgilerinde beklenilecek bir olay. Ama yani Hüseyin Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, baş, Başbakanımız Türkiye'nin bu konudaki iyi niyetini ve attığı olumlu adımları ifade etmiştir demiş... Biraz George Orwell'i de hatırlatan bir yeni konuşşa benzeyen bir dil bu. Suat Kınıklıoğlu da başbakan Türkiye'de yaşayan kaçak Ermeni vatandaşlarına gösterilen toleransa vurgu yaptı diye. Yani yanlış okuyoruz biz herhalde. Yani dün ve bugünkü okumalarımızda bunun ayrımcı... Öğütçü olduğunu söylemiştik. Evet. Oysa toleransı iyi <gülüyor> niyetini gösteriyor diyor AKP'liler. Hali canaplığından yani. Evet. Bir de ben şeyde çok rahatsız oldum okudukça. Hani e, iki noktadan. Bir bir yetmiş bin tane vatandaşı var ya Ermeni olan Erdoğan'ın. E, bunu nasıl söylüyor? Yani biz Erdoğan'ın vatandaşı falan değiliz değil mi? Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Yani hani herhalde lafın gelişi evet, böyle lafın devam ediyor gelişi, ama de, yani de, oradaki mantık sistesi yani çok hoş stop. değil. İşte tam o devlet baba. Biz baba istemiyoruz ki yani hizmet verecek falan filan. Neyse orası küçük kalıyor öbürünün yanında. Baba istemiyorsan ana, ana verelim. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partili arıtman teşcir tehdidini bize genel başkan yardımcısı Öğmen'e yani bize dediği kendisine hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve genel başkan yardımcısı Onur Öğmen'e ait olduğunu söyleyerek başbakan'a sahip çıkmış. Başbakan sahip çıkmış dedi, diyemiş. BDP'de öneriye Kaplan, Hasip Kaplan tepki göstermiş. Hmm. Bu başlık doğru değil o zaman. Radikal ee, bir de ben başlık şeyde şaşırmıştım. Altı. Genellikle Radikal, e, her gün okuduğumuz için tanıdığımız bir gazete, e, şeyi pek vermezdi. Yani muhalefet partisi dediğimiz zaman benim aklıma hemen MHP ve CHP geliyor Radikal okuyucusu olarak. Hmm. BDP'nin katılmış olması ilginç gelmişti zaten oraya. Hani Genelde çünkü unutuluyor BDP'nin de mecliste olduğu. Falan filan bu sefer unutulmamış şansa ama bu sefer de yanlış mı çıktı haber? Evet kaplan tepki gösterdi diyor alt sayfalarda e, bakıp görmek mümkün. Ya yani haberin alt başlığıyla içeri arasında ufak bir e, farklılık var herhalde. Ermenistan başbakanı Tigran Sarkisyan tepki göstermiş geçmişi hazır, hatırlıyoruz demiş ve Erdoğan'ın tehcir tehdidini kınamış ee, Kaplan, Milletvekili Hasip kaplansa BDP'den resmi bir açıklama gelmez gelmedi diyor radikal haber ama Milletvekili Hasip Kaplan başbakan Erdoğan'a tepki göstermiş ve böyle bir yaklaşım tarzı Türkiye'ye yapılacak büyük haksızlıklardan biridir. 72 milyonluk güçlü bir Türkiye'nin böyle bir yola başvurması dış politikada yalnızlaştırır ve şimşekleri Türkiye'nin üzerine çeker demiş. Doğru bir yaklaşım değil, hukuki de değil demiş. BDP'li Ufuk Uras da böyle bir önerinin 21. yüzyılda ikinci tehcir anlamına geleceğini belirtmiş. Dolayısıyla, evet şimdi açıklığa kavuştu mesele. BDP gayet net bir tepki vermiş. Vermiş evet. Resmi bir tepki vermedi diyorsa da. Yani resmi bir tepki. Herhalde ne BDP'den demek, faksı beklediler gelmeyince. Bu resmi sayılamaz dediler. Çünkü iki milletvekili. Hasip Kaplan Belki hepsi söylemeliydi ayrı ayrı. O zaman mı BDP'den tepki gelmiş olacaktı? Evet olurdu. yani bu ifade doğru değil. Tek kınayan elinden Umarım art niyetli değildir. Yani Çünkü genelde BDP'yi unutup böyle bir haberde hatırlayınca yahu acaba diyor insan ama olmadığından da bir yandan tabii ki şüphem yok. Evet böylece. Bu durumda da kurtardık. Radikali. <gülüyor> radikali kurtardık. Her radikali kurtarmak. Neyse e, yani buradan ne çıkartmak lazım? Yani çünkü böyle havada garip bir durum. Yani CHP ile AKP anladığım kadarıyla çekiştiriyorlar. Hayır e, bu harika fikir bize ait, bize ait diye. E, MHP zaten e, bence asıl fikir sahibi olarak e, konuya çok fazla karışmaması normal. Yo karışmış eleştirmiş. Nasıl eleştir? Az söyledi demiş. Ha daha da. Evet. Ne yapacakmış ki daha? İşte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, "Hükümet bugüne kadar Ermenistan'ın işsizliğini sübvanse mi ediyor? Bu iftiradır." demiş. Nasıl yani? İftira kısmı nerede? Bilmem. <gülüyor> daha fazlasıyla da ilgilenmeyiz <gülüyor> boş. Değmez, evet. Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Açık Gazete Evet Açık Radyo ve Açık Gazetesi Şimdi Miktat Kadıoğlu'nu konuk alacağız şey dışı, sıra dışı zaman dışı olarak ve bize önümüzdeki haftanın e, hava durumunu vermesini e, rica edeceğiz. Çünkü bizim de dinleyici destek projesi 7. Radyo Şenliği diye adlandırdığımız 9 gün sürecek olan ...bir etkinliğimiz başlıyor... ...20-28 Mart 2010... ...arasında... ...işte... ...Dinleyici Destek Projesi... ...şenliğinde... E, ...pek çok e, yayın yapacağız... ...ve... ...normal yayın olan yayın akışını... ...bir yana bırakıp... E, de, ...destekçilerimizin... ...baş rolde olacağı bir... ...şeye giriyoruz... ...hava nasıl olacak diye onlara bakalım istedik ee, Günaydın Miktat Bey. Günaydın Ömer Bey. Nasıl vaziyetimiz? Gayri ben... resmi hava durumunu rica edelim sizden. Vallahi önümüzdeki hafta ortasına kadar hava ısınarak gidiyor. Sonra tekrar bir kapanma ve bulutlanma var. Yani hafta ortasına kadar e, hava açık ve güneşli 18 dereceye çıkıyor sıcaklıklar. Hafta ben... ortasından itibaren tekrar düşmeye başlıyor. 18 evet. dereceye kadar çıkıyor. Peki bu sabah mesela e, sıfır hmm. derece gibi bir şey gördüm ben. Hmm, arabada. Arabada evet. Gayet soğuktu. Bu zaten bir soğuk çepe geçti dün akşam. O yüzden hava sıcaklığı oldukça düştü. düştü. Kaç günden beri de hep böyle karla karışık yağmur, kar falan diyip İstanbul'a. O biraz da ondan kaynaklanıyordu bu soğuk çepe geçişinden dolayı. E, ama <gülüyor> Bilmiyorum ben, bu kar yağdı mı dışarıda dün gece <gülüyor> tartışmadım dışarı. Ama ben dün e, sabah günü Ankara'daydım. Ankara'da e, hava ya Ankara arasında kar yağıyordu yani. Öyle <gülüyor> mi? Yani. E, buzlan... yani, geniş... Sabahleyin de buzlanma vardı biraz. Ha ıslak zeminlerde olabilir. Bugün hava sıcaklığı 10 derece olacak. da az buluttu. E, Sabahçta işte 2-3 dereces civarındaydı hava sıcaklığı normal bizim ölçtüğümüz 2 metre yükseklikte yarın cuma günü parçalı az bulutlu ve açık hava sıcaklığı 14 dereceye çıkacak cumartesi yine parçalı az bulutlu olacak hava sıcaklığı 16 dereceye çıkıyor 2 derece artarak gidiyor sabahları 7 derece pazar günü parçalı az bulutlu yine açık olacak çoğunlukla hava sıcaklığı 2 derece artacak 18 derece olacak Cumartesi, pazar çok yüksek oluyor yani. Bizim tamam. bu destek Paz. projesinde başlattığımız gün, cumartesi günü oluyor. Yapma ya, <gülüyor> ayarlayamadık o zaman. Başka ge geziler sırasında da gezerlerken de dinleyebilirler ama evet. ve destek verebilirler insanlar diye düşünüyoruz. Pazartesi 20'ye yaklaşıyor. Parça günü azotu, pazar testi günü 24, 20 derece. 20 derece? Evet, minimum sıcaklık 11 derece civarında olacak. Salı gününe düşüyor 19. Yine parçalı az bulutlu. Çarşamba'dan itibaren aralıklı yağmurlu olacak. Parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu 17 dereceye düşüyor. Ee, bu gidişat biraz sıcaklıklar çok değişmese de e, Perşembe günü, cuma günü haftaya daha bir yağışlı olma ihtimali var İstanbul'un. Evet ve evet. 17'nin de altına düşmesi ihtimali de var mı Miktat Bey? Bir, yok o tarafta gidiyor. 15 Hı. civarında gidiyor gibi duruluyor. Yani 27 Mart hangi güne geliyor? 27 Mart tekrar yüksekli, yükselecekmiş gibi. Yani 27 bir, Mart Cumartesi. Ha haftaya Cumartesi günü tekrar bir yükselişe geçiyor. Ama bu arada yani böyle bir trend var yükselme trendi. Hafif bir düşüş görülüyor yani bu şey günü. perşembe çarşamba. Diğer zamanlarda biraz artıyor, hafif bir düşüyor, tekrar yükselmeye başladı. Evet, yani tam bahar e, geliyor diyemeyiz herhalde. Yok, yani yine de tabii soğuk binalar filan soğuk. Evet. Yani güneşin tam altına durmanız gerekiyor. Arada bir parçalı bulut yaptığı zaman sıcaklığı hissetmeniz zor yani dışarıda. Şey var, iki tane yüksek basıncın arasında kalmışız. Birisi Karadeniz'de, birisi de tam orta Akdeniz'de. O yüzden rüzgarlar çok hafif hafta boyunca. Rüzgar bek yok. tek e, Cumartesi günü, şey, pazar günü daha 11 nat falan gibi. Ondan sonraki hep şey 10 natın altında kalıyor. Özellikle bugün e, çok rüzgar düşük yani 2 nat, 3 nat. Cuma günü sıfıra kadar iniyor hava tamamen sakinleşiyor. Bir tek Cumartesi'nden itibaren hafif bir rüzgar ortaya çıkıyor, kapışıyor. Ve önümüzdeki hafta boyunca bütün rüzgarlar güneyli. Hava sıcaklığında o arttırıyor. O arttırıyor evet. Lodos mu? Evet. Lodos ama öyle çok kuvvetli değil. Evet. <gülüyor> ama hafta başından itibaren biraz artıyor yani kuvvetlisi. Şey olarak. E, kapalılıkta Pazartesi günü başlıyor kapalı hava kapatmaya. Ve çarşanmaya dolu da hafif bir yağışa neden olacak gibi duruyor. Evet ama öyle aşırı bir sağanak yağıştan falan bahsetmek e... yok mümkün değil galiba. Evet. Yok öyle sanat yağış yok. Aralık hafif yağışan fazla. Yani öyle böyle yani şöyle çıksam da çıkmasan da içeri tutsam da fark etmeyen bir hava. Evet. Eh bizi bu fazla bozmaz dinleyici destek projesi sırasında. İnşallah. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. iyi günler. Evet. Miktat Kadıoğlu'ndan da önümüzdeki hafta Boyunca havaların nasıl olacağı konusunda ufak bir istişarede bulunduk kendisiyle. O bilgileri aldık. Dinleyici Destek Projesi 7. Radyo Şenliği adlandırdığımız olay da bu cumartesi 20 Mart günü saat 11 galiba başlıyor. 28 Pazar gününe kadar da devam edecek her sene yaptığımız bir şey artık bir gelenekselleşmiş şenlik haline dönüştü. Evde oturmakla dışarı çıkmak arasında kiricikle kalınan bir hava durumundan bahsetti Miktat Kadıoğlu. Bu arada çok dönersek haberlere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dehşet verici bir tablo ortaya kondu söylenebilir. Depremde Türkiye'nin geleceği yıkılacak diye verilmiş. Türkiye'nin geleceği yıkılacaktan kasıt şu. Milli araştırması Türkiye'de 51 bin derslik depremde yıkılacak. Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin enkaz altında kalacağı anlamına geliyor demiş NTV haberinde. E, raporda 51 bin dışındaki diğer dersliklerinde güçlendirilmeye muhtaç olduğu da belirtilmiş. Ayrıca 51 binle de bitmiyormuş. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı da askeri testlerin yarısının bir depremde çökeceğini açıklamış. Oradakiler de çünkü biliyorsunuz zorunlu askerlik sebebiyle. Zaten mesleği olmayan bir şey yapan başka öğrenciler tırnak içi. Adı geçen yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi için gereken maddi imkanların bakanlıklarda olmadığı da belirtilmiş. Milli Savunma Bakanlığı'nda nasıl olmaz ya? Or yani milli eğitimde milli olmamasını anlayabiliyorum da. E, hiçbir bakanlıkta gerekli şey yok diye. 13. lükten 10. daha fırlamışız. E, Silah ayrılması, alınması, tahsis edilmesi paraların başka bir şey. O gü güvenlik ha, için. Anladım. Ha, evet, evet, evet anladım tamam. Yani o zaman diyecek pek bir şey zaten e, kalmıyor. O güvenlik için. Güvenlik içinse e, hakikaten vatan sana canım feda. Durumu bu oluyor herhalde. Evet. Top alalım, tüfek alalım da e, kullanacak olanlar binaların altında kalsınlar mı mesela? E, yani öyle yorumlanabilir ama öyle bakmamak lazım. İyi tarafından bakmak lazım mesela. tabii. tabii. Mesela Radikal Gazetesi de biraz ironik bir başlık atmış zaten buna. Bir asır sonra rahatız ünlem. Yani milli eğitimin meclise verdiği bilgiler okulların çaresizlik içinde depremi beklediğini gösteriyor diyor. Buna göre okul, pansiyon ve lojmanların depreme karşı güçlendirilmesi için 15 milyara ihtiyaç var. Oysa bakanlığın bütçesi, yıllık yatırım bütçesi 1,5 milyar lira. Deprem için 4 yılda zaten 227 milyon harcanmış. Bakanlığın tahmini de şöyle. Güçlendirme çalışmaları bu hızla 100 yıl sürer diyor. İyi yani önümüzdeki 100 yıl içinde bu sorun çözülecekmiş. O kadar da kötü değil. Değil 30 yıl içinde ama herhalde çok kuvvetli bir deprem. Sadece bir zamanlama sorunu. Önemli Niyedi. olan burada niyet bence. Ve üzeri büyüklüğünde ve şiddetinde bir deprem bekleniyor. Bunu bütün önemli bu konuda çalışma yapan bilim insanları da net olarak söylüyorlar zaten. 51 bin dersliğin yıkılacağını böyle rahat rahat konuşabiliyoruz. İşte. Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'ndan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar bunlar. İyi. Bu arada e, bir haber daha buldum. Bu e, tehcir edilmesi gereken kaçak ilerle ilgili. E, o da gayet gayet keyifli bir haber. O yüzden e, yeri olmamasına ve kaçırmış olmama rağmen zamanını vermekte fayda görüyorum. E, i̇lk kez konuşulmamış bu teşcir olayı. Daha önce başbakan bir söz arasında geçirmişti ama e, asıl olarak Dışişleri Komisyonu'nda uzun uzun tartışılmış. Canan Arıtman da o yüzden bu fikir bana ait efendim diye zıplıyor. Çünkü orada hakikaten bu fikri kendisi savunmuş. Bu intihali yakıştıramadık başbakan. Hoş bir şey değil üstüne üstük intihal değil bence haber değeri olan kısma şimdi geldim. Sayın Arıtman efendim madem ki böyle bir 70 bin o zaman 70 bin demişti başbakan kaçak Ermeni Türkiye'de çalışıyor yasaları uygulayalım sınır dışı edelim demiş Canan Arıtman. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da 15 Mart pazartesi günü oluyor bu toplantı. Demiş ki böyle bir şey yapmak bu konuda bize karşı olan ülkelere koz vermek olur. Düşünsenize bütün ülkelerin gazeteleri sınır dışı edilen Ermenileri görüntüleyip yayınlar. Irkçılık görüntüsü oluşur. Türkiye'de daha zor duruma düşer demiş. Yani boşuna ırkçılık demiyoruz. söylemiş? Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Bunu söyleyen. Ki hem fikirim. Yani biz e, ırkçı derken hakikaten laf olsun diye demiyorduk gerçekten. Irkçı sözler bunlar. Bir hafta yapıştırmak, etiketlemek için söylenmiş bir şey değil. Davutoğlu bu, bu da aynı fikirdeymiş. Tamamen yani. ırkçılıkla e, bağlantılandırılacak bir söylem zaten. Evet. E, böyle demiş Sayın Davutoğlu. Böyle dedikten sonra da bu konu şey olmamış. E, ardından da Onur Evven de bu konuyu gündeme getirmiş. E, önleyici tedbirler vesaire diye. Aktardıktan sonra Davutoğlu Başbakan aktardıktan sonra da E, aklına yatmış başbakanın yalnız. Bütün bu tartışmanın üzerine. Bir anlamda diyor haber CHP grubunun önerisini başbakan kabul etti. Daha doğrusu bunu da söyleyen AKP İliş e, dış ilişkiler başkan yardımcısı Su Suat Kınıkoğlu. Yazılı açıklama yapmış. Evet. Kınıklıoğlu. Kınıklıoğlu. Özür diliyorum. Evet. Tolerans diyorlar işte. Hüseyin Çelik de Kınıklıoğlu oldu, tolerans diyorlar. Ve ipin e, ucu tamamen kaçmış durumda. Yani tamamen e, savaş barıştır, cehalet kuvvettir şeklinde giden harika durum. Mini tru, Truth Bakanlığı'nın e, 1984 romanında George Orwell'in plakası zaten bu. E, yeni konuş da böyle. Bu dil de böyle ifade ediliyor. Pek yeni bir konuş değil aslında ya. Dinin adı o yeni ha, konuş. Tabii tabii. Ee, new speak. Zaten new Speak'te de yeni olan bir şey yoktu aslında ama. Evet. E, burada da gördüğümüz üzere gayet iyi bildiğimiz işte e, durum. Üstüne teşhisi Davutoğlu koyduğuna göre daha rahatlıkla durumun <gülüyor> ne olduğunu anlamak kolaylaşıyor galiba. Artık da işte bakanıyla başbakan aralarında konuşup bu ufak pürüzü herkes anlaşmazlığını mi? evet ya da ter, terminoloji konusundaki ufak şeyi ırkçılık mıdır yoksa alicenaplık mıdır büyüklük müdür tolerans mıdır onları iyi niyet midir konuşurlar tehcir midir ırkçılık mıdır yoksa büyüklük ve tolerans mıdır ha, iyi niyet mi artık aralarında halleder bir de şey ilginç değil mi Burada başka bir şey de hatırlatıyor insana. Ee, acaba şey var mı? Diğer başka milletlerden de çalışanlar var ve kayıt dışı bir ekonomiden bahsediyoruz. Herkes kayıt dışı olduğunu biliyor. Fakat herhangi bir şeyde durdurmak gibi bir niyet yok. Herhangi bir insanda değil mi? Yetkilide de bunu. Yani başka pek çok milletten özellikle de Doğu Avrupa ülkelerinden gelen insanlar var. Evet. Türkiye'de çalışıyorlar. Aynı şartlarda bu biraz önce araştırma sonuçlarını verdiğimiz Ermeniler gibi. Herhangi bir sosyal güvenceleri olmadan e, ağır şartlar altında ve düşük ücretlerle çalıştırılıyorlar. Evet ama onların şey sorunu yok. Sınır dışı edilmesi gibi bir durum yok. Ama Ermeni oldukları için, Ermenistan'da da bir problem yaşandığı için sorun var. Evet. Peki bu şeye benzemiyor mu biraz? Hani YouTube yasağı devam ediyor mu? Kalktı mı yoksa? Yok, duruyor. Duruyor. Ee, Başbakan bunu da şey demişti. Ne yapalım böyle bir karar var. Mahkeme kararı yasaklanıyor demişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama ben kullanıyorum, giriyorum dolaylı yollardan. Siz de onu yapın diye tavsiyede bulunmuştu. O da ta Hı -hı. özal günlerini hatırlatıyor bana. Herkesin bildiği sırlar var. Açık sırlar var. Hı -hı. Fakat herkes bir yolunu buluyor. Benim memurum işini bilir esprisinde. Benim vatandaşım diyor zaten, öyle bir sahiplenmesi de var üstü evet. üslubunda. Benim vatandaşım bunun da içerisinde bulur diyor. Yani bilinen bir şey var kaçakların ama Ermenilere sadece uygulanması söz konusu. Bu arada tabii diğer doğal ülkeleri ve diğer ülkelerden gelen kaçak vatandaşlarla Ermenistan kökenlilerin, Ermenistan'dan gelenlerin arasını açmak için de bundan iyi bir fırsatta bulunamazdı. Bunu da yapıyorlar. Yetkililer Ne olsun Ne diyebilirim ki Küçük fakat önemli bir haber daha var Zankırt'tan gelen bir haber ee, Yani daha doğrusu gazetedeki yeri küçük ama e, Aslında mevzu hiç de küçük müçük değil e, zangırt hatırlayacaksınız katliamıyla Bilgeköy'ü katliamı e, Ailenin yarısı diğer yarısını dün gecesi yok etmişti Yani sekiz aylık hamile kadınlardan işte yaşlı insanlara kadar herkesi öldürmüştü. Bir yer diğer yarısı. Çocuk çocuk her evet. şey. Ee, bu nasıl oluyor da oluyor diye böyle bir afallama vardı. Bunlar e, korucu bir aileydi. Köyün tamamı korucu oldukları gibi kullanılan silahların büyük kısmında devlete ait silahlardı bu katliamda. Evet, Kalaşnikaflar filan. Ve PKK mı yaptı falan da böyle bir de garip garip bir durum vardı. Oradan da tartışılan işte e, PKK mı yapıyor yoksa ne oluyor falan gibi böyle garip bir haldi. E, bununla ilgili gerçekten önemli bir haber ortaya çıkmış. Bilge katliamı, Bilgeköy katliamının bir numaralı sanığı Mehmet Çelebi'nin ihbar mektubundaki iddia doğru çıktı. 94'te korucuların işlediği cinayet PKK işi diye kapatılmış. Aydınlanan bir adet cinayet var Bütün bu Bilgeköy cinayetlerinin dışında Daha şimdiden ihbar mektubuyla çıkmış olan 5 Ağustos 94 günü Davut Karçi Silahlı iki kişi tarafından kaçırılıp öldürülmüş Ve ardından da PKK yaptı Diyerek dava kapatılmış Halbuki hiç de öyle olmamış Burhan Çelebi, Abdurrahman Çelebi, Osman Çelebi, Ali Çelebi, Abdurrahman Çelebi Birlikte hareket edip öldürmüşler PKK içinde Brusk adlı bir terörist olduğunu, bu teröristin Davut Karçin akrabası olduğu söylentisini yaymışlar. Ve Karçin'in öldürülmesini, kararlaştırılmasını sağlamışlar. Bu tabi kararlaştırmayı kimlerle kararlaştırıyorlar orasını bilmiyorum. Kendi aralarında da olabilir, başkalarıyla da. Ama bir kararlaştırma var. Ve ardından da 69 Z1 962 seri ne oldu? silah kullanılarak Karçı öldürülmüş. Bu silah... Köy korucusu Burhan Çelebi'nin üzerine zimmetli. Yani aslında cinayetin aydınlatılamamasının imkanı bile yok. Gayet zimmetli askeri silahla işlenen bir cinayet. 15 Şubat 2010 günü ifadesi alınan Burhan Çelebi olayda kullanılan silah teslim almadığını savunmuş haliyle. Çünkü cinayeti de teslim alacak. silah teslim aldığı anda. Olay yerinde ele geçirilen 34 mermi kovanının 3 tanesinin şüpheli Burhan Çelebi'nin silahından atıldığı balistik raporuyla kesinleşmiş. Burhan Çelebi... Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart günü hakim karşısında ayrıca bundan da çıkacak. Avukatı Erdal Kuzu soruşturma kapsamında diğer zanlılar için takipsizlik kararı verildiğini ve buna itiraz ettiklerini söylemiş. Ve demiş ki bu dava 90 ile 2000 yılları arasındaki kayıplara ışık tutacak niteliktedir demiş. Ee, böyle. Evet neticeden ne söylenebiliriz? Korucular mı? E, bu arada da mesela e, Örgeneral Başbuğ da İlker Başbuğ da koruculuk sisteminin gayet iyi çalıştığını belirten ifadelerde kullanmıştı. Oysa büyük problemleri olduğunu biliyoruz o, koruculuğunda. Bu senin okuduğun haberden de ayrıca da böyle bir şey çıkıyor. Yani 94'te korucuların işlediği cinayet PKK işi diye kapatılmış. Çok çok yönlü bir durumdan bahsediyoruz. Ee, peki burada duralım ve birkaç önemli haber daha var. Ee, 100 bin kişilik bir Nevroz bir var. Yüksekova'da BDP lideri Demirtaş Selahattin Demirtaş... Nevroz ateşini yakmış ve 2010 umut ediyoruz ki acıların bittiği barış ve kardeşlik içinde yaşayacağımız bir yıl olacaktır demiş. Hakikaten de olağanüstü fotoğraflar var. Büyük bir kalabalıkla bayram kutlanıyor. Kürtler arasında Nevrozova, Nevrozova başlığını atmış günlük gazetesi. Tam sayfa bir fotoğraf koyarak yarım sayfa büyük bir kalabalığı gösteren ona da e, değinmemiz e, iyi olur. Arkasından da Erdoğan'ın onayladığı mini pakette anayasanın yargıyla ilgili pek çok maddesini değiştirileceği ve bir reform askeri bir yargı yolunun açılacağı hakimler ve savcılar yüksek kurulunun üye sayısının 21'e çıkacağı, pek çok anayasanın yargıyla ilgili pek çok maddesinin değiştirileceği bir reform tasarısında geçeceği haber var. Ona da değinebiliriz. Yani bolca karışık, ortaya karışık haber var. Memleketin genel durumunda da bir büyük bir karışıklık oldu. Şüphe götürmez herhalde belki onun genel bir değerlendirmesini de yaparız ama onu dokuz buçuk on arasında herhalde yapabileceğiz. Açık kaste. Hasan Erseli ekonomi notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Hemen. Günaydın. Günaydın abi. Evet, ekonomik durum üzerine birkaç söz söylemenin zamanı herhalde. Maliye Bakanlığı'ndan bir iki aylık değerlendirme gelmiş. Onun üzerinde konuşabilirdik. Hem olumlu taraflar var hem de olumsuz galiba tuhaflıklar. Zaten e, Türkiye'de genel tabloda gayet karmaşık göze çarpıyor. Her ikisi de aynı anda oluyor şeyler. Bir bunların üzerine konuşalım mı? E, konuşalım ama zaten eğer sadece biri olsaydı konuşmaya gerek yoktu. Bize de iş çıksın yani. Evet doğru. <gülüyor> evet. Şimdi ilk iki ay bütçe sonuçları geldi Ocak-Şubat. Bu arada bir şeyle dikkat çekeyim. Yani şu anda Mart ayının 18'indeyiz. Şubat sonu itibariyle bütçenin durumunu bile biliyoruz. Bu güzel bir şey. Yani o, ona bir dikkat etmek istiyorum. Yani e, Bu ne demektir? Bir sonraki ayın ortasında daha önceki durumu bilebiliyoruz. Bu Türkiye bir, uzunca bir süredir böyle bilgi açıklıyor. Bu çok yararlı bir bilgi. Tabii her şey böyle olamaz. Mümkün de değil. Hiç olmazsa bu noktada. Fakat bunun bilinmesi hoş bir şey. Bir kere onu hatırlatayım. İkincisi de ne görüyoruz ona bakalım. Şimdi bütçe sonuçları iyi. Yani e, e, baktığımızda ilk iki ayda bütçenin e, performansında e, mesela e, bütçe harcamalarında bir sene önceye oranla nominal olarak fiyat düzeltmesi de yapmadan sadece %07 artış var. E, onu da söyleyeyim nedenle bu artışın bu kadar düşük olmasının sebebi Ee, ...bu senenin ilk iki ayında faiz ödemelerinin geçen seneden e, düşük olması. Ama önemli değil. Yani şunu görüyoruz ki bütçe giderleri e, böyle e, anormal bir şekilde artıyor falan değil. Bunu e, e, olumlu karşılamak lazım. İkinci bir nokta daha var. O da olumlu bir şey. E, vergi gelirlerinde geçen seneye oranla %21 artış var. Bu da çok e, olumlu bir şey. Tabii burada bir noktaya dikkat etmek lazım. Yani bütçe e, maliye politikasında disiplinle e, olmak ne demektir? Maliye politikasında disiplinli olmak vergi gelirleriyle ölçülmez. Çünkü o vergi gelirleri birçok şeye bağlıdır. Tabii hükümetin e, vergi toplama niyetine de bağlıdır ama yani benim gelirim yoksa vergi veremem. E, dolayısıyla buradaki davranışı büyük ölçüde vergi verenlerin durumu belirler. Ee, bakmamız gereken şey e, faiz dışı harcamalardır çünkü faiz harcamaları da taahhüttür verilmemesi mümkün değildir ee, ve o aylara kaç lira düşüyorsa o kadar verilir dolayısıyla baktığımız bütçenin e, giderlerinin faiz dışı kalemi ne kadar artmış %10 artmış Şimdi %10 artmış çok mu artmış 10.7 e hayır aşağı yukarı kabaca söylüyorum %10 civarında bir enflasyonumuz olduğuna göre real olarak artmış demek. Böyle bakınca yani bütçenin ilk iki ayda disiplininin korunduğunu söylenebilir. Şimdi buradan projeksiyon yapılabilir mi? Ee, yani işte ilk iki ayda böyle gittiğine göre kalan on ayda böyle gider, bu yıl iyi bitiririz diye yapılamaz. Ama tersi de yapılamaz. Yani bir ay rakam kötü çıkınca vay bütçe disiplini elden gitti de denemez olabilir hareketler e, bir bazen öyle bazen böyle olabilir. Yalnız bu iki ayda çıkan sonuç ile maliye bakanının dile getirdiği e, özlemler tutarlı onu söyleyebilirim. Maliye Bakanı ne dedi? Ya yani bu işte dikkatli oluyor ediyoruz. E, e, bu politika saygınlığını kurmaya çalışıyoruz. E, ya pekiştirmeye çalışıyoruz. Şey demedi yani bizim e, iktisat politikamızda büyük bir saygınlık düzeyi vardır filan demedi. Tam tersine dikkatli bir ifade kullandı. Pekiştirmeye çalışıyoruz dedi. Bunlar e, bence çok olumlu göstergeler. E, diğer göstergelere de baktığımız zaman hani e, destekleyici olarak bütün bunların sonucu olarak bütçe açığında düşme var. Faiz dışı fazla da artma var. Bunlar da e, iyi. E, aynı mantığın sonuçları Şimdi bunlar işin iyi tarafı Bir e, şey de ekleyeyim tekrardan Maliye Bakanı'nın dünkü konuşmasının bu taraflarını çok olumlu aldım Yani diğer taraflarını almadım anlamına değil de Önemli olan noktasını çok olumlu görüyorum e, Bir gayret içinde olacakları tarihini verdi ki Zaten aranan bu Yoksa e, havadan kredibilite gelmeyeceğine göre ancak bu yolda gelir. Şimdi işin e, öbür tarafı e, Maliye Bakanı ile ilgili değil O da Başbakan Yardımcısı'nın e, Cemil Çiçek'in e, Yaptığı bir açıklama var e, Bu da belediyelerin e, Alacakları yeniden Yapılandırılacak borçları da e, Diye bir olay Bu Bunun üzerine biraz durmak lazım Ne demek bu şimdi? Şimdi belediyelerimizin 22 milyar lira borcu varmış belediyelerimizin dediğim yani Türkiye'nin bütün belediyelerinin beli belediyenin değil. Bu borç büyük ölçüde merkezi devletidir. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de şey bütçeden belediyelere bazı kaynaklar aktarılmış, borç verilmiş falan. Büyük ölçüde böyledir. Kamu şeylerinden de vardır. Pardon onu da eklemem lazım. Kitlerden de vardır. İşte belediyeler işte çeşitli enerji filan şeylerini alırlar ve ödemezler. Yahut gecikir neyse. Bunu sonra mı ödüyor? Nasıl çalışıyor bu kamuya borçlanması belediyelerin? Yani esasında böyle bir şeyin olmaması lazım. Yani şöyle olabilir. Gecikme olur. Olabilir böyle bir şey. O zaman işte belli bir faizle o borcu Ödemesi şey. gerekir ama bizde bu olayın artık e, yerel yönetimlerin mali dengesinde ciddi sorunlar olduğu biliniyor. Bu işin yürütülemediği de e, ortaya çıkıyor her yerde değilse bile birçok yerde ve bu bir süreklilik kazanıyor. Ve sonunda da 22 milyar lira önemli bir para ama bu arada belediye borcu olanlar da var. Mesela elektrik su paralarını ödemeyenler var. Onlardan da alacakları var O da 6,5 milyar liraymış Şimdi burada disiplin şu Şöyle olması lazım Yani Kimse Borç takmamalı Yani Bu geldiği zaman Nerede duracağı belli olmuyor Bu belediyeler için söylemiyorum her zaman oluyor Yani bir Kamu kuruluşu başka kamu kuruluşundan Bir şey aldığı zaman Taksitle alabilir Taksi sözleşmesini yapar neyse yani kuralı neyse ona göre yapması lazım. Böyle başlayınca bu e, kangren oluyor ve beraberinde de çok dedikodu getiriyor. İşte hükümet filan belediyeye arka çıktı da filana bilmem ne yapmadı da filan gibi. İşte bunları temizlemenin tek yolu yani kardeşim parayla ödenir veya e, neyse e, sözleşmesi o da açık olur herkes bilir ve her e, ayda bakarız aynen. Bir banka nasıl e, borcunun taksitini ya da faizini ödüyor mu ödemiyor mu diye takip etmesi gerekiyorsa e, kamunu da öyle etmesi lazım. Şimdi bunlar birikmiş. Şimdi bunlar birikince e, kabul etmek lazım ki beliriyelerini biraz elini ayağını bu kadar biriktirseniz e, e, bağlıyor. Ama bunun çözümü olarak ne öneriliyor? Şimdi deniyor ki biz bunları e, şey yapalım, halledelim. Kabudan alacağı ve borcunu karşılıklı temizleyelim. işte özelden şey, diğer kişilerden belediyenin alacaklarını ve belediyelerin işte kamuya olan kıyarı kalan borçlarında da faizleri affedelim. Özeti bu. Evet. Şimdi faiz borcunu affedelim. Şimdi bu faiz borcu düşük bir rakam değildir. Ee, ne kadardır bilmiyorum ama düşük bir rakam değildir. Ama bu ne demektir ona bakalım. Şimdi bir belediye düşünün. Gerçi böyle belediye var mı Türkiye'de bilmiyorum ama. Bu belediye e, hiç borçlanmıyor. E, bu şekilde borç takmamış. işlerini makul götürüyor. E, o bölgede yaşayan hemşerilerin de e, borcu yok. Belediyenin de borcu yok. Şimdi öbür belediye oh, e, şeyleri e, toplamamış e, bu, bu tür e, alacaklarını. Orada bir yıl e, borçlu var. Şimdi birdenbire bir karar çıkıyor. Deniyor ki biz bunların faizini bağışladık. Öbür taraftaki belediyelikler bağışlandı, buradakilere bir şey yok. Peki bu faiz, kaybedilen faiz kim tarafından karşılanmış oluyor? E, toplumun tümü tarafından. Yani dikkatli olan belediyenin bulunduğu bir şehirler bunu ödemiş oluyorlar. Onlar da ödemiş oluyorlar. E, bunun anlamı ne? Yani e, o zaman ben belediye başkanı seçeceğim zaman şey dikkat edeyim. De bana en çok e, ondan borçlanmama bedava bedi hizmetlerden yararlanmama bedava derken e, kağıt üzerinde yazacak da ben ödemeyeceğim. Sonra ileride bir gün faiz de nasılsa düşer geriye ana para kalır. Ben de para vursa öderim. Bu işte eee e, Ahlaki zarar denen sorun bu hani bu İngilizce bitiyimin Türkçeye çevirmesi pek bir şey yapmıyor moral denen şey çünkü böyle bir şey af edileceğim bilirsem ben de bundan sonra hep bunu yaparımı getiriyor. Şimdi burada bir ciddi sorun var. O da şu. Yani bu bu borç buraya kadar göz yumulsa ne olurmuş belediyeler bu borcu şimdi ödemeye kalktıklarını beceremeyecekler de anlaşılıyor bir kısmının. E ama bunun çözümü olarak ne yapılıyor? İşte siz bu yolda devam edin. E, Bak ne kadar iyi denmiş oluyor. Bu durumda da hiçbir belediye e, şeyle uğraşmaz. Çünkü ileride affettirebileceğini biliyorsa ne diye gidip de işte hele fakirci olan insanlarla onların borcumun falanla uğraştın. Böyle bakınca da önümüzdeki döneme ilişkin olarak bir sorun şeye çıkıyor, gündeme geliyor. Şöyle bir şey olsaydı Ben memnun olurdum. Yani tamam başka çare yok. Bunlarda bir ha şey halletmemiz lazım. Ve bundan sonra yerel yönetimlerde mali disiplin için şu yasal düzenlemeleri getiriyoruz. Böyle bir şey olsaydı e ve sert. Evet. Yani sert derken yani dünya standartlarını diyorum yoksa öyle, olağanüstü bir sertleşmeye gerek yok da dünya standartlarını getiriyoruz. Ama ben yanlış anlamadıysam okuduklarımdan da gazete haberlerinden e, ortada sadece bir e, böyle e, olay var. Faizi bağışlamak gibi bir şey var dediğim gibi bu da e, e, bu olayın içinde olmayanların bu faiz yükünü sonuçta ödemiş olmaları demek oluyor. Çünkü o faiz alınmadığına göre bir şey kaybediliyor değil mi? Evet bu kuşku doğurucu bir yönleri olan da bir uygulamadan bahsediyoruz şimdi bu borçların ödenmemesi konsolide edilmesi mi deniyor buna? Konsolide edilmesi, borçlar e, ödenmiyor değil onu e, bir şöyle söyleyeyim bir kere yani e, bir belediyeden benim hem alacağım hem borcum varsa karşılıklı düşüyoruz bu evet. böyle e, ama bunların arasında faiz farkı olabilir biri 3 yıllık borç olabilir biri 6 aylık borç olabilir O faizleri affediyoruz. Faiz borcu ödenmemiş oluyor. Enflasyondan doğan bir kaybı giderecek bir makarizma konuyor. Yani dolayısıyla hani ben iki yılda evvel yüz lira borç aldıysam aradaki enflasyon kadar onun değeri arttırılıyor. Orada ana para üzerinde tedbirler alınmış durumda. Ama borcun faizi affedilmiş oluyor. Evet. E, problem burada. E, şi, şimdi... Bu tür noktaların e, hep iktisatta üzerinde durulan e, sakıncası, e, bunun yapılacağını bilen birisi ne yapar? Bir daha boş takmağına çalışır. Gayet basit. Evet. E, işte, <gülüyor> e, bunun yapıldığını gören benim gibi birisi, benim gibi derken, e, hani diyelim ki benim bulunduğum yerde öyle olup olmadığını bilmiyorum aslında, belediyenin borcu yok benim gibilerden de alacağı yok. O zaman ben de ya işte bana da borç versene demeye başlarım. Yani işin ahlaki yönü bozulmuş olur. Zaten sıkıntı da bu. İktisatta da çok uzun zamandır üzerinde durulan, işte teoriler geliştirilen, teknisyen falan çok önemli katkıları olduğu alandır bu. Buna çok dikkat etmek gerekir diyorum. Şimdi yapılan açıklama tamam. Tümünü açıklanmış mıdır onu bilmiyorum. Yani malumat verildi. O oh, değerli toplu bir malumat. Ona bir itirazım yok. Ama belki de yanında başka önlemler de yapılması düşünüyordur. Ama şu anda öyle bir açıklama olmayınca bu kapı açılmış gibi görünüyor. Daha evvel de bu kapı çok açıldığı için kuşkulanmakta haklıyım. Şeyi düşünmüyorum tabii. Yani bu tür bir uygulama ortaya konduysa her belediye için uygulanır. Yani filan partinin belediyesine uygulanır falan da uygulanmaz diye bir şey olmaz. Onun hepsine uygulanır da. Ama ho manzara hoş bir şey değil ve dışarıdan bakan birisini de rahatsız eder. Yani neyi aç, kapı, hangi kapıyı açtığını iktisat falan herkes hemen yakalayacağı için ee, rahatsız eder. Ve bu ilerisi için ee, bir... Ee, Şeyde, e, kamu kesimini geniş anlamda kamu kesiminde bir disiplinsizlik yaratıyor e, diye de e, yorumlanabilir evet. o da hoş bir şey değil evet yani hem e, olumlu hem de bazı kuşkulu durumlarda var olumsuz hepsini birlikte ele alıyoruz yani. evet biraz, biraz öyle oluyor da ben biraz şaşırdım doğrusu ama bir e, nokta var Ee, dediğim gibi e, bu işe bu kadar zaman göz yumulduğunda ki o, bu göz yummada yine hükümeti suçlamak mümkündür onu da söyleyeyim. Çünkü işte e, 2003'ten beri e, AKP hükümeti iktidarda e, dolayısıyla daha önceden de belki borç vardır ama bu borçlar o dönemde oluşmuş. E, oluşmasına izin vermemeliydi onu diyorum. Evet. Bunu söylemek kolay yapmak zordur onu da biliyorum ama e, yine ama de vermeliyim. Söylemek de gerekiyor. Evet. <gülüyor> evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hasan Erselli Ekonomi Notları d'eau fraîche et d'ombre ma danse d'être mon cœur sombre mon ciel des étoiles sans nombre ma barque au loin d'où à ramer heureux celui qui devient sourd au chant s'il n'est de son amour aveugle au jour d'après son jour ses yeux sur toi se le fermer heureux celui qui meurt d'aimer heureux Celui qui meurt d'aimer, d'aimer si fort ses lèvres closes, qu'il n'ait besoin de nulle chose, hormis le souvenir des roses, à jamais de toi parfumé. Celui qui meurt, même ma à douleur, à qui sans toi le monde est l'heure, et n'en retient que tes couleurs, il lui suffit qu'il t'ait nommé. Heureux celui qui meurt d'aimer Heureux celui qui meurt d'aimer Mon enfant, dit-il ma chère âme Le temps de te connaître aux femmes L'éternité n'est qu'une pâme Au feu dont je suis consumé Il a dit aux femmes et qu'il taise le nom qui ressemble à la braise, à la bouche rouge, à la fraise, à jamais dans ses dents formées. Heureux celui qui meurt d'aimer. Heureux celui qui meurt d'aimer. Il a dit aux femmes. Et s'achève Ainsi la vie Ainsi le rêve Et soit sur la place de grève Ou dans le lit Accoutumé Jeunes amants Vous donnez l'âge Entre la ronde et le voyage Fous, c'est rien Qui se croit sage Criez à qui vous veut blâmer Heureux celui Qui meurt d'aimer Heureux Celui Jean Ferra'dan dinledik Öreux Celui ki mörd émény. Yani, e, sevmekten ölenlernek ne mutlu ki, sevmekten öldüler gibi çevirebileceğimiz e, Louis Aragon'un e, bir şiirinin ...Jean Ferah tarafından besleyenip seslendirilmesinden oluşan bir şarkıydı. Bir dönemin etkili şarkılarından biri olduğunu da söyleyebiliriz şansomlarından. Jean Ferah, 79 yaşında dün uzun bir hastalığın ardından ölerek... ...bu şanson, büyük şansoncular kuşağının gitgide yalnızlaşmasına, azalmasına yol açtı. Onu da bir kez daha günaydın diyerek ana Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo.com'dan yayın yapan Açık Gazetede'yiz. Bu Ermeni çılımı meclise gelsin demiş Cumhuriyet Halk Partisi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel görüşme talebinde de bulunacakmış Halk Partisi. Ve aynı zamanda da Baykal'ın aslında... Kaçak Ermenilerle ilgili Erdoğan'ın açıklamasını insan haklarına aykırı bulduğunu da söylemeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi içinde yani gene biraz düzeltme yapmamız gerekiyor herhalde bugün söylediklerimize. Ama kabahatte bizde değil yani sürekli değişiyor. Radikal Gazetesi mesela açık tepki gelmedi diyor Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve BDP liderlerinden, Barış ve Demokrasi Partisi liderlerinden. O tek kınayan Erivan dediyse de böyle değil. Aslında genel anlamıyla pek de e, <gülüyor> kabul gördüğünü bile söylemek galiba çok kolay değilmiş gibi görünüyor. desteklemiş evet o, o da az bile bulmuş ama mesela Deniz Baykal vahim ve talihsiz tahl bir açıklamadır demiş. Ve Türkiye'ye çalışmaya gelen insanların bir ihtilafın çözümünde koz gibi kullanılmak istenmesi insan haklarına aykırıdır demiş. Yani halkçılıktan bahsetmemiş ama temel ama insan haklarına e, aykırı oldu. Mesela söyleyeyim. CHP sözcüsü Mustafa Özyürek ise e, kaçak kişiler içinden sadece Ermeni kök, kökenleri ayırmak son derece yanlıştır. Bu ülkede milyonlarca kaçak çalışan insan varken onlar için hiçbir önlem almayıp sadece Ermeniler için bu kararı almak ayrımcılıktır demiş. Ya da CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin de e, sözde soykırım iddiaları ...nedeniyle sınır dışı etmeye kalkışmak... ...insan haklarına aykırıdır, bu insanlık suçudur... Demiş. Evet, ...demişim. Gayet eden sert ve ağır açıklamalarda... ...var yani... ...bizim niyetimiz burada... ...Radikal Gazetesi'nin manşetini eleştirmek... ...MHP hakikaten desteklemiş bu arada... ...bence Radikal de hakikaten böyle manşet atıyorsa... ...miktar eleştirilen payını almasında... ...mahsur olmaz gibi geliyor çünkü... ...BDP... ...gayet net açıklamış... ...CHP'de biraz daha ikircikli bir tutum var çünkü... Canan Arıtman ve Onur Öğmen beğeniyor bu durumu. Onların şahsi görüşleriymiş partinin açıkladığına göre. Öyle bir demokratik parti ki bu CHP'de böyle şahsi görüşleri olanlar oluyor sık sık. Neyse MHP ise bayağı desteklemiştir zaten. Tunca Toskay demiş ki yani dışları müşterek müşterek olarak buna bir karar versin. Önceden tespit etmemizin durumu çok anlamı yok demiş. Oktay Vural ise Türkiye'de kaçak çalışmak yasal mı? Başbakan yasal olmayan bir işin meşru olduğunu kabul ediyor. Olmaz atsın bunları diye devam etmiş. Evet bu Halk Partisi için çelişki Milliyetçi Hareket Partisi için görülmüyor anladığım gibi. Mermer. Mermer gibi evet blok. Monoblok gövde de diyebiliriz. Ee, öte yandan son derece ilginç bir haber de vardı bunu da söyleyip öyle bir ara verelim. Hı hı. İstanbul'da Mehmetçik Lisesi'ndeki 24 öğrenci tekel işçilerine destek yürüyüşüne yani etkinliğe katıldıkları için... Okuldan atıldılar diye bir haber var. İnsan inanmak istemiyor. Çekmeköy'deki Mehmetçik Lisesi'nden 200 öğrenci 25 Şubat'ta Ankara'da eylem yapan tekel işçilerine destek vermek için okulun içine, içinde tekel işçileri yalnız değildir diye bir slogan atmışlar. Vay. Okul yönetimi. Acilen duruma el koyarak, gerekli A soruşturmayı yürütüp... Yok, yo, anda müdahale edip etkinlikleri bitirin demiş. Ama 24 öğrenci eyleme devam etmiş. E, o zaman tasdiknameyi milli eğitim ellerine mi vermiş yani? Aşağı yukarı iki saat sürmüş etkinlik. İnanamıyorum. Ok, ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü disiplin kuruluna sevk etmişler. Öğrenci okul yönetimi öğrencilerin savunmasını aldıktan sonra... Ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de 16 Mart Salı günü aldığı kararla 24 öğrencinin orta öğretim kurumları disiplin yönetmeliğine göre tasdiknamesini ellerine vermiş, onaylamış onun verilmesini. Tasdikname verilen öğrenciler, biz okulun bahçesinde oturarak eylem yaptık, herhangi bir slogan atmadık, herhangi bir siyasi gruba mensup değiliz, bu nedenle haksız yere okuldan atıldık demiş. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sormuşlar. Konuyla ilgili açıklamanın il Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacağını belirtmiş. Yani ilçe demiş ki siz ile bakın daha yukarı çıkın. Biz şimdi bu kadar açıklama yapmayacağız demişler. Tuhaf bir haber bu. Bir tuhaf haber de hadi onu da arasından verelim. Parasız eğitim pankartına iki tutuklama <gülüyor> roman açılımı. Başbakanın roman açılımı onlara yaramadı diyor. Deminki haber tekel işçileri ve öğrenciler haberi yani TV'dendi. Bu da radikalden Selahattin Günday'ın haberi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen işte o göbekli neşeli saldı sözlü roman açılımı. Ya dün iki bu arada insanları tartışma programında oynatıyorlardı bildiğin. ...ciddi söylüyorum. Yani hani zaplarken... ...beş dakika sonra geldim hala... ...dıngıl dıngıl oynayan insanlar vardı. Açılım böyle bir şey herhalde. Asla konuşmuyoruz. Sorunlar, haklar... ...vesaire değil konu. İşte görmüyor musunuz? Görünür haldeler. Televizyonda oynuyorlar... ...diye devam eden bir garip hal herhalde. Evet ama televizyonda görünen... ...bir başka şey daha var. Burada fotoğrafını da... ...görüyoruz. Parasız eğitim istiyoruz. Alacağız. Ünlem... ...Gençlik Federasyonu diye... ...bir pankart açılmış... Abdü İpekçi spor salonunda pazar günü roman buluşmasında tam da Erdoğan konuşurken pankart açan ve slogan atan göstericiler sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getiril ve tutuklan. Ferhat Tüzer, Berna Yılmaz ve Utku Aykır bu öğrenciler e, örgüt üyesi olmak suçundan hakim karşısına çıkmışlar. E, hangi örgüt Allah aşkına? Gençlik Federasyonu silahlı bir örgüt müdür? Parasız eğitim isteyenler örgütü. Hı, tehlikeli herhalde. Çünkü tutuklu yargılanıyorlar ayrıca. İstanbul Üniversitesi öğrencileri Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz tutuklanmışlar. Tutku Kaçma... Aykırs'a tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Kaçmaları şüphesi olmasın ya da delilleri yok etmesi. Mesela bu parasız eğitim istiyoruz alacağız Gençlik Federasyonu diyen. Türkiye'de örgütlenmek Bankastrik... yasak mı? Yok etmeleri ihtimali var mı? Delilleri Yok onu zaten taraftmaları... e, herhalde karakol el koymuştur delil olarak pankarda. Yoksa o zaman da televizyonlardan isteyebilirler. Görüntüleri. Görüntüleri. Onları da fotomontaj yapar belki televizyonlar. Yani tutuklanmaları çok yerinde bir uygulama. Yok çok bu. yerinde ama ben zaten tutuklanmalarını böyle bir suç işledilerse doğru bulmakla birlikte benim daha çok takıldığım nokta şu. Ee, şimdi Gençlik Federasyonu diye bir örgütün ...adına pankart açıyorlar. Ee, evet. Örgüt illegal bir örgüt mü? Çünkü örgütlenmek Türkiye'de suç değil. İnsanlar örgütlenebiliyor. Bildiğim kadarıyla... ...şiddet için örgütlenmek mesela suç. Şiddet kullanan bir örgüt mü? Ee, falan filan diye birkaç soru... ardarda arda geliyor bu durumda. Hani çünkü... ...örgüt üyesi olmak suçu diye bir suç yok. Herhalde silahlı örgüt üyesi olmak diye bir suç var ama... ...örgüt üyesi olmak zaten bir hak. İnsanlar örgütleniyorlar. Evet ve e, hükümeti beğenmeme... ...devletin sistematiğinden hoşlanmama... Hakları da mevcut bildiğim kadarıyla. Ama olmaya da bilir. O, yani o, siz o, benim dediğimle yola çıkmayın. <gülüyor> evet. Seyirkiyle olabilir o akarizordaki açık gazeteciler muhabirleri pankartın niye asıldı bakayım? Ee, orasını onlara sormak lazım. <gülüyor> Peki bir ara verelim çok acayip ya, bir... Vermeden bir adet küçük e, acayiplik haberini de vereyim bari. E, bir daha vakti gelmez. E, Ufukurasında dışişleri komisyonda ciddi bir krizi var bu arada. Utanmadan sıkılmadan dışişleri komisyonuna sen gravatsız gel. Aa, CHP üyeler çok kızmış buna. bu. Değil. Nasıl değil miymiş? Şimdi tartışma şu zaten. CHP'li milletvekilleri baya baya e, tepkilenmişler. Sanırım cumhuriyet değerleri yıkılabilir gravat takmazsak diye düşündüklerinden olabilir. Ee, bunun üzerine Uras komisyon başkanına yazı yazarak toplantıya kravatız katılabilir miyim <gülüyor> diye sormuş. <gülüyor> bunun üzerine de konu meclis başkanı Mehmet Ali Şahin'e kadar taşınmış. Şahin komisyon için kılık kıyafet düzenlenmesi bulunmadığını belirterek... Ha, yokmuş yönetmeyi. ...iş tüzüğün 56. maddesine atıfta bulunmuş. Genel kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar ve TBMM personeli ceket giymek ve kravat takmak zorundadır. Hı -hı. Bayanlar tayyor giyer imiş bu harika maddede. Neyse bu maddenin ne kadar e, garip olduğunu bir kenara bırakırsak sadece genel kurul için geçerliymiş. Bu durumda komisyonlarda gravat takma zorunluluğu yokmuş. E, o zaman... Bir short açılımını bu yaz bekliyoruz o zaman Urastan. <gülüyor> Peki o zaman şey niye? E, Cumhuriyet Halk Partili üyeler niye kızmışlar? Yönetmelikte öyle bir madde yoksa eğer... Herhalde bu ne gayri ciddiyet? Bu ne? Teamül aykırı diye. Evet anladım. E, biliyorsun ki Muhafazakar Parti CHP. Kaç Yok inci, değil. Kaçıncı ne? madde? Eee İş 56. 56. maddesi. Bunu düşüneceğim. Bundan sonra bizde genel <gülüyor> stüdyo alanlarında <gülüyor> evet. kravat ve tayyör giyimi. Ben onu... tayyör giyeceğim söyleyeyim başta. Yani liseden <gülüyor> beri takmıyorum. Niyetli değilim ona. Ee, ama stüdyo dışlarında serbest giymek serbest olsun bence. Koridorun bazı bölümlerini kravatı açalım diyorum ben. <gülüyor> Neyse bunu ayrı tartışalım. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.40 ve yola koyulduk tekrardan. Ben küçük bir haber daha vereyim aradan. E, ilgisiz bir haber gibi gözükecek ama çok önemli bence. Antalya'da bir toplantı oldu. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün toplantısı bu haftanın başlarında devam ediyor. Oradan çok ilginç bir karar çıktı. Dünyadan e, bu meteoroloji örgütüne ait e, e, çeşitli delegelerin de toplandığı bir yer, 150 delegenin ve hepsinin kabul ettiği bir şey. Bu senenin son bir karar almışlar. Daha sonra bu yıl e, Britanya'da yapılacak bir konferansta da ayrıntıları açıklanacak. Dünyada bugüne kadar yapılmış bütün meteorolojik kayıtlar baştan, gözden geçirilecekmiş abi. 150 yılın kayıtlarını 150'den fazla yıl oldu. İlk kayıtlar tutulabiliyor. Milyonlarca göstergen bakılacakmış ibrelerine filan milyonlarca gözlem istasyonundan gelen haber yani, yani milyonlarca gözlem istasyonu yok ama milyonlarca ölçüm var. Hepsine bakacaklar. Niçin? Sadece şehit doğrulamak için küresel iklim değişikliği son bin yılın görülmüş en sıcak şey midir, değil midir diye. O da tuhaf bir şey çünkü. Bunun tek sebebi var, o da insanlar, aa yoktur canım öyle bir şey dediler. İşte Climategate diye adlandırılan bir Doğu East Anglia Üniversitesi'nden de e-mail yazışmaları hak edildi, çalındı filan. Şimdi bu küresel İklim değişikliği inkarcılarını yatıştırmak için böyle bir şey yapılacakmış. Oysa bana sorarsan Galapagos'ta binlerce yıldır oturdukları yeri terk eden Fok, Kürklü Fokkolonisi'ne sorsalar daha kolay bir cevap alabilirlerdi. Niye 1500 kilometre kuzeye daha serine gittiklerini onlara sormak olabilirdi. Ama böyle bir pahalı işe girişiyorlarmış. Sırf inkarcıları tatmin etmek için... Hey, ne yapalım? Dünyanın çivisinin çıktığına dair bundan iyi bir kanıt az bulunabilirdi. Bir avuç adam yoktur öyle şey dedi diye. Şimdi böyle bütün devletler de paralarını verip bunları tatmin edecekler. Ama ben şimdiden söyleyeyim. Küvetsel ısınma inkarcılarını hiç kimse tatmin edemez. Evet. Sen niye edemez? Çünkü onlar çok kararlı, azimli insanlar. Çünkü kar ediyorlar. Evet. <gülüyor> Çünkü para konuşuyor. Evet, diye de belki olmuş. tanımlamak gerekir. Ee, bu arada bir başka önemli bir türlü gelemediğimiz konuysa bugünden e, anayasa değişikliği biraz ete kemiğe hafiften hafiften galiba bürünmeye başladı. Evet çok önemli bir haber o evet. Ee, yani ne şekilde olacak bu iş falan filan oraları hala belli değil. Nasıl bir demokratik mekanizmayla bunu toplum olarak tartışacağız ki toplumsal bir sözleşme yapalım falan oralar belli değil ama... Anayasa değişikliği böyle bir yasa paketi gibi paket olarak e, tamammış. E, pakette neler var derseniz işte çeşitli şeyler var aslında. E, ancak galiba başlanacak nokta sürpriz falan diyordu ya e, İçişleri Bakanımız Beşir Atalay sürprizlerimiz olacak diye. Sürpriz de bugünkü birkaç gazetede manşet haber olarak da zaten sürprizler var diyor mesela Vatan Gazetesi'nde öyle görüyorum. Bu bize hediye edilen bir şey. Bu ilişki türünün bir türlü etken edilgen durumundan çıkaramamamız rahatsız etmiyor mu kimseyi? Hani sürprizler var. Hadi kızlar iyisiniz durumu. Böyle garip garip niye böyle? Anladım ben onu. O sen de baba kompleksi var. Var var. Ben otoriteyle <gülüyor> ciddi sıkıntı yaşıyorum kabul ama hani bir tek ben mi yaşıyorum bu sıkıntıyı diye düşünüyorum bazen. Mümkün. Mümkün yine mü? yalnız kaldım. <gülüyor> Ne <gülüyor> Vatanda var mesela referanduma sürprizli paket. Günün haberi diye manşetten vermiş. Pakette neler var diye de bir kutu açıp. Hakimler Sabici Yüksek Kurulu'nun yapısı değişiyor. 7'den 21'e çıkıyor. Kapatma, parti kapatma davası zorlaşıyor. Meclis izniyle olacak. Şiddet yoksa parti kapanmayacak. Yüksek Askeri Şura'da ayar. terfi ve atama dışındaki kararları yargı denetimine açılacak. Kadın haklarını bir başka önemli kategori olarak kadın haklarını geliştirecek hiçbir düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu ileri sürlemeyecek gibi bir şey var. Star gazetesi de anayasada iki sürpriz demiş. Hükümet Hakimler Sarıza Yüksek Kurulu'na Avrupa Birliği standartı getiren ve yüksek yargı yaş pardon kararlarını yargıya açan anayasa değişikliği paketini tamamlamış durumda. Yüksek askeri şura değişikliğini pakete iki sürpriz düzenleme de eklendi. Ancak uzlaşma için muhalefete sunulduktan sonra açıklanacak diye. Evet, önemli bir kapsama alanı. Yani mesela Taraf Gazetesi de bunu kırmızı çizgilere dokunan reform diye vermiş. Sıra bu muhalefetle turlarda diyor haberin altında ve yaş kararlarına da yargı ...yolu demiş. Ee, bu konuda bir... E... ...12 Eylül'e yargı yolu var bir de. Hmm, öyle mi? Evet. Bir kısmı da o. Yani e, sürpriz o... paketlerden galiba ilk açıklanan bu. Yani Açıklama içinde... yok henüz. Var. Ee, yok mu? Var. Yani en azından... Iki bu son dakika gazlere yetişmedi. Yani sabah hmm. itibariyle bu yumurtalar hmm. çıktı. O yüzden tazeler. Ee, AK Parti'nin hazırladığı anayasa değişikliği teklifi önce muhalefete sonra meclise sunulacak. Yani anlaşıldı ki biz bu işin içinde değiliz. Hakikaten sürprizler bize yapılıyor falan. Noel Baba ne getirirse anayasamız olacak. Ee, yani muhalefet ve meclis ve e, iktidar partisi konuşacakmış bunları. Bugün olmadı bir açılım falan konuşuruz işte. Bugüne kadar tartışılan maddelerin dışında anayasanın geççi 15. maddesine yönelik düzenlemede pakette yer almaktaymış. Anayasanın geççi 15. maddesi dediğimiz şey 12 Eylül cuntacılarının yargılanmasını engelleyen madde. Bu çok önemli bir şey tabii. Hayati önem taşıyan bir şey. Türkiye Cumhuriyet tarihinin belki de Türkiye yani Osmanlı'dan da alırsak gördüğü en ağır özgürlükleri kaldıran ve ezen darbenin. İttihatçıları hafife alıyorsun abi. <gülüyor> Doğru. Onlar da fena değildi Onlar şimdi yani. Babali baskını falan. Hoş şeyler. Fena Ama değil. Bu 12 Eylül darbesinin de yani ağır bir çok ağır bir yükü oldu hepimizin üzerinde ve hatta kimi kesimlerden de işte bu Ergenekon e, davası dolayısıyla ortaya atılan darbe girişimleri konusunda da bazı itirazlar vardı. Önce 12 Eylül Dün hesabı görsün sonra bu Ergenekon'a bakarız filan diye. Ama demek ki bu da var öyle mi? Bu arada da şey ilginç de bir haber de ekleyebilirim ben buna. Bugünkü Cumhuriyet'te de var. Hastal'daki tutuklu subaylar meclis komisyonunu protesto etmiş. Balyoz ve Ergenekon soruşturmasında tutuklanan general ve amiraller odalarının kapılarını kapatarak komisyon üyeleriyle görüşmemişler. Konya İl Jandarma Alay Komutanı Özçoban da oğlum camileri bombalayan adamın oğlu olarak okula gidemiyor demiş. Albay Koç da hayatlarının karartıldığını vurgulamış. İlginç bir direniş de olmuş. Sokmamışlar Anayasa Komisyonu üyesi, İnsan Hakları Komisyonu pardon, üyelerini protesto etmişler buraya giremezsiniz diye. Bunu da eklemek istedim. Evet sen diyordun 15. madde. Şimdi 15. madde birkaç açıdan bence önemli. Ee, birincisi e, bütün Ergenekon davası boyunca e, bir kısım Ergenekon avukat e, niye 12 Eylül'ü yargılamıyorlar diye bir tartışma yapıyordu ki e, hakikaten niye yargılamıyorlar 12 Eylül'de yargılamak lazım. E, hayatta kalanı varsa 60 darbesindekileri de yargılamak lazım falan diye bir mantık sunuyorduk biz zaten ortaya. 15. madde sanırım bu... E, Sıkıntıyı en azından giderecek yani Ergenekon niye Ergenekon bu bir komple olmalı TSK'ya karşı falan sohbetini bir miktar zayıflatacaktır bence bu açıdan çok önemli çünkü bugün hemen tepemizde darbe e, Ergenekon kılıcı olarak sallanırken iyi olabilir bu ama e, bir yandan da seçim geliyor desem ayıp olur mu <gülüyor> bunu da hissetmiyor değilim ne bileyim ben de bu seçim biraz takıntı haline geldi. Evet, obsesif bir durum var ortada. Peki bu bu arada Osmancan'ın bir Evet. eski anayasa raportörü Osmancan Anayasa e, Mahkemesi, evet. Pardon, Anayasa Mahkemesi e, raportörü Osmancan bu konuda bir e, yorumda da acilen bulunmuş. Sabah çıktı yumurta ama yumurta hemen e, pişirilmeye de başlandı. Aslında kendisi de söylesin. Biz de arkasından konuşalım. Şimdi geçici 15. maddeyi. Biz kaldırıyoruz. Çok güzel. Siyaseten, sembolik olarak tabii ki önemli ve anlamlı bir adım olduğunu ben de kabul ediyorum. Geçici 15. maddenin kapsamı içerisinde yasama bir yetkisinin kullanılmasından söz edilmektedir. Ama şimdi siz bunların cezai sorumluluklarına yönelik bu engeli ortadan kaldırıyorsunuz. Ama e, bunların ürünü olan anayasa, bunların ürünü olan, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi yasası hakimler ve savcıya yüksek kurulu yasalar bütün bunlar yürürlükte. Ve bu sistemler, bu mekanizmalar zaten darbe ideolojisinin yani o darbecilerin bugüne kadar ortaya koydukları ideolojilere göre zaten çalışıyor. Sistem bunun üzerine kurulu. Yani burada trajikomik bir şey de yok değil mi acaba? Bunun üzerine acaba insanlar duruyor mu? Antidemokratik yani demokrasiye bugüne kadar herhangi bir katkı sağlamamış bir yargı sistemiyle karşı karşıyız. Ve bu yargı sistemi 12 Eylül'ün ürünü, hatta ondan öncesinde 27 Mayıs'ın ürünü. Bunları da bu, bunun parçası olarak tartışmadığımız zaman hakikaten trajikolik bir durum ortaya çıkıyor. Bunu Sistemin bütün sorunları devasa bir şekilde ortaya çıkarıyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü yapısı o 5 tane generalin nasıl danışma meclisinde çalışan insanların ürettikleri şeyler. Bugünkü HSYK'nın antidemokratik 5 kişinin iltiyatifine bütün yargıçları ve savcıların kariyerini bağlayan yapı, Beş tane generalin hani şu an sorumluluk içerisine dairesine sokmaya çalıştığımız insanların ürettiği şeyler. Yani bunları bir bütün olarak değerlendirilmediğim zaman e, gerçekten herhalde acaba yani sadece show mu yapıyoruz? Bunu bütün olarak değerlendirmek zorundayız. Evet Osmancan, Anayasa Mahkemesi eski raportörü ve hala hazırda da Demokrat Yargı Derneği'nin eş başkanı, eş sözcülerinden biri galiba. Ve oldukça önemli bir analiz getiriyor ki bugünkü yargı reformunun gerekliliği tamamen aslında da beş generalin emriyle hazırlanmış bir düzeni yansıtması durumunda trajikomik bir hal aldığını da söyleyen önemli bir açıklaması vardı. Aslında ilgi çekici bir şey var. Şimdi ülkede hakikaten bu sabahtan beri okuduğumuz çeşitli haberler dünyada da öyle ama Ee, özellikle de Türkiye'de çok çarpıcı çelişkilerin bir arada yaşandığı işte Hasan Ersel'le de ekonomi alanında da gördük bir yandan e, iki aylık bir değerlendirme Maliye Bakanı'nın gayet olumlu ama öte yandan da işte belediyelerin borçlarıyla ilgili de olumsuz konsolide edilmesiyle ilgili şeyler var yani derinlemesine çelişkilerin yaşandığı bir ülke bu konuyu e, bekleyen iyi ortaya koyanlardan biri de Ahmet Altan olmuş bugünkü taraf gazetesi'nde kum saati köşesinde yani şöyle başlıyor yazısı. Aslında bu AKP hepimizi mahvetti diyor. Çok savruk oynayan olmayacak. Topları kaybedip beklenmedik anlarda gol atan bir santrafor gibi dolaşıyor sahanın içinde. Biz de kendini maça kaptırmış seyirciler gibi aslanım aslanım diye ayağa kalkıp yuh be bu da kaçar mı derken aynı anda işte bu koçum diye bağırıyoruz. Yani 15 saniyenin içine beyni, öfke, yuhalama ve alkış sığıyor. Yani bugün mesela bizim birinci sayfaya bakın memleketin röntgenini görün diyor. 24 çocuğu tek el işçilerini destekleyen gösteri yaptıkları için okuldan atan bir eğitim anlayışı hala sürüyor. Eee Çocukların büyüklerinin görüşlerini desteklemedikleri itaatkar bir kul olmadıkları için okuldan atamazsınız. Eğer disiplini bozdularsa buna uygun onların düşünme ve düşündüğüne göre davranma cesaretini zedelemeyecek bir ceza verirsiniz demiş. Şimdi o çocukları okuldan atan böyle vahşi bir eğitim anlayışını görünce yuh diye bağıran bir seyirci gibi ayağa kalkıyorsunuz. O sırada Güneydoğu'dan 100 bin kişinin katıldığı Büyük Nevroz kutlamasının resimleri geliyor. Ateşten atlayan delikanlılar, genç kızlar, meydanlara sığmayan göstericiler, bir inşaatın ikinci katına asılmış barış pankartının yanı sıra hemen üst katı asılmış bir direniş pankartının getirdiği fikir çeşitliliği açılıma destek konuşmaları özgür bir hava. Derken Amelia'nın sözleri düşüyor önünüze. O bir kaçak Ermeni göçmeni. Sabahtan akşama bulaşık yıkıyor. Arada Ermeni mezeleri de yapıyor ve ayda sadece 400 lira kazanıyor. O parayla çocuğunu okutmak istiyor. İnsanın içini acıtan bir çaresizlikle bizim kimseye bir zararımız yok ki diyor ve bizim başbakan olanca hoyratlığıyla binlerce Ermeni işçinin hayatını alt üst edecek açıklamalar yapıyor. Türken raus diye bağıran Almanlar gibi hepsini sınır dışı ederiz diye bağırıyor. Ayıptır. Hiç mi insafın yok? Hiç mi acımazsın bu insanlara? Bir tehcir desem mi yapacaksın be adam diye bir çığlıkla ayağa kalkarken hadi bakalım al sana son dakika haberi. Anayasa reformu hazırlandı. 12 Eylül'ün düşman, insan düşmanı anayasasını değiştirecek, hukuk sistemini çağdaşlaştıracak, generalleri adalet düzeninin disiplinine sokacak yeni maddeler geliyor. Ucundan azıcık da olsa anayasa değiştiriliyor, çağdaşlığa bir adım daha atılıyor demiş. Bravo diye alkışlıyorsunuz. Böylece 15 saniye içinde aynı futbolcuyu hem yuhalayan hem destekleyen bir futbol seyircisine dönüyorsunuz. Çünkü bu iktidar hem yuhalanacak hem alkışlanacak işleri aynı anda yapabiliyor. Müslüman kimliğine bolca milliyetçilik katmış, özgürlük arayışına itaat isteği bulaştırmış, Ergenekona karşı çıkarken itaatçı katilleri sahiplenmiş, tuhaf bir iktidar bu demiş Altan. Ve sorunumuz sadece bu iktidar değil tabi. Bence büyük bütün büyük sorunlarımızdan biri de bu kafası karışık iktidarı hakkıyla eleştirecek bir muhalefetin eksikliği, onu hak ettiğinde alkışlayacak, hak ettiğinde destekleyecek adaletli bir aydın kitlesinin olmaması diyor. Yani Güneydoğu'da bir özgürlük rüzgarının esmesini Atalay'ın umut veren sözlerini Atalay da çünkü şey demiş CNN Türk televizyonunda işte bakın açılımın çok iyi yürüdüğünü, çok çeşitli görüşmelerin sürdüğünü belirten bir konuşması da olmuş. Ya yani Atalayım bu umut veren sözlerini anayasa reformunu alkışlayacağız. Çocukların okuldan atılmasını, Ermeni göçmenlerin tehdit edilmesini de yuvalayacağız. Bu bizi biraz deli bir izleyici durumuna düşürse de aldırmayacağız. Bu kadar savruk bir santrforla maçı aklı başında izlemek mümkün değil çünkü demiş. Tabii buna başka bu listeyi çok uzatmak, genişletmek de mümkün. İşte Aliye Kavaf'ın söyledikleri de eşcinseller hakkında söyledikleri gibi tuhaflıklar. Yani i̇şte roman buluşmasında protestocuları adliyede mahkemeye sevk eden, edilen üç şüpheliden ikisinin tutuklanması ya da mesela tabut servisi diye adlandırılan bu sel felaketinde İstanbul'da sekiz kadının servis aracında mahsur kalmasına neden olup ölümlerine sebebiyet verdikleri öne sürülen üç sanının yargılanmasına devam edilmiş. Orada da kusurun yarısı serde olduğu söylenmiş. Böyle ilginç bir <gülüyor> ülke var. Eşcinseller de meclise gidip sormuş radikale göre kuvvet komutanı olabilir miyiz? Diye. Tabii ki hayır. <gülüyor> Eşcinsellik bir hastalık değil mi? Evet. Askeriye de da çürük rapor alıyorsunuz eşcinselseniz ve zaten askere bile gidemiyorsunuz. Bu durumda mümkün değil. Evet işte pembe hayat ve kaos GL üyesi bir grup eşcinsel de eşcinsellik hastalıktır diyen devlet bakanı aileden de sorumlu devlet bakanı Selma Ali'ye kavafa tepki göstermek üzere mecliste İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'i ziyaret etmiş. Ama senin Sevigen de mesela başka bir şey söylemiş. Ne demiş? eşcinseller kuvvet komutanı olabilir. Eşcinselliğin bir hastalık olmadığı bilinmeli karşılığını vermiş. E o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne söylemek gerekiyor bunu. Haberleri olmayabilir. Evet ama yani daha Cumhuriyet yeni o bir arkadaşım, Partisi... eşcinsel bir arkadaşım çürük raporu aldı, taze bir hafta oldu. Demek ki hala veriyorlar. Belki bu hafta içinde değişmiştir. Anayasa paketinde olabilir mi? Bu arada paketle ilgili bir e, flash flash flash açıklama daha geldi. E, son dakika. Son dakika tabii ki. Ee, tantana belli ki olacak bir süre bu anayasa paketi nedir anlayamayacağız ama Cumhuriyet yıkılıyor mu yıkılmıyor mu diye konuşmaya başlayacağımız süreç yine başlıyor gibi HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek birinci hedefin HSYK olduğu ortaya çıkmıştır dedi Anayasayı değiştiriyorsunuz birinci hedef HSYK oluyor ee, Yani demokratik değildir şöyledir bu madde böyle olmaz falan değil ee, İlk hedefiniz HSYK'dır, ileri imiş. Bu da evet şeyin geçenlerde Financial Times'da galiba çıkmıştı. HSYK mi? De, hayır. Türkiye'de diyor bir numaralı konu sorun dememiş. Konu komplo teorileri diyor. Bütün Türkiye'de yaşayan insanlar bizim rastladıklarımız diyor Financial Times mutlaka şurada bu komploya inanıyorlar diyor. Bu da bir çeşit komplo anlayışı değil mi? Bize yönelik. Şimdi. Belli ki öyle. Çünkü şunu söylüyor taslağım Kadir Özbek. Birinci hedefin HSYK olduğu da görüldü. O da belli. Sanıyorum bundan sonra belki bizim de bazı şeyleri ifade etme imkanımız olacaktır diyor. Şu ana kadar HSYK gerçekten benim 3-5 sene önce hiç duymamış olduğum neredeyse. Son günlerdeyse hayatımızda gayet hani... İşte Nescafe çay gibi kullandığımız standart bir kelime HSYK. O yüzden daha ne kadar imkanları olacak merak etmiyor değilim ama konuşu. Şimdi şu andaki HSYK yani hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu altı kişilik bir kurul durumunda bu yeni Anayasa paketi eğer doğruysa sızanlar 21 üyeden oluşturuyor hakimler savcılar Yüksek Kurulunu ve Yüksek Mahkemelerin yanı sıra şu anda sadece bu altı kişi Yüksek Mahkemelerden geliyorlar alt mahkemelerde üye gönderebiliyor. Cumhurbaşkanı ve meclisinde bir üye kotası var. Konu bu. Yani böylece şimdi Cumhurbaşkanı ve de üye yollayınca siyasallaşmış mı olacak diye. Halbuki Adalet Bakanlığı yollayınca olmuyor da bugüne kadar. Meclis yollayınca bence Adalet Bakanlığı'nın yollamasından daha az tırnak içi siyasi. Bu siyasi olan şeyin de kötü olması halinden belki bir gün kurtulacağız ama inşallah. 6 asıl 5 yedek üyeymiş pardon 11 üyeliğiymişler ama evet. herhalde yedekler toplantılara girmiyordur diye tahmin ediyorum ad üstünde yedek olduğuna göre. Değil mi? Öyle işte. Beni bu teknik detaylarla yıldıramazsın. Bu HSYK'yı hedef alan durumu görmemi engelleyemezsin bu teknik sorularla. Ee, yani Önemli bir noktaya parmak bastıklarından hiç şüphem yok. Ama lütfen hani HSYK e, yasa oluşumu, anayasa oluşumu üzerine eminim ki üyeler benden çok daha fazlasını ve çok daha e, derinli biliyorlardır. Hani nasıl yapılması gerektiğine dair mesela böyle değil böyle yapılır anayasa falan. Hani belli ki hedef biziz falan deyince e, bana ne diye devam etsem ayıp olur tabii nezaket açısından ama hani e, ya konuyu daha bizi de kapsayan daha geniş bir alanda değil mi madem konuşacaklar ya ümit dünyası. Gene hoş bir şeyle de artık bitirmeye yakınız. Loki davasından da bir, bir gündeme gelecek mi anayasa değişikliği olursa? Lockheed'den bir daha uçak alınmaya diye madde koyduracağız biz vatandaşlar olarak bize sorsalar ama e, galiba öyle bir şey olamayacakmış gibi görünüyor. Bu arada e, darbeciler yargılanamaz maddesi kalkarsa belli olmaz belki Loki de ortaya çıkar o zaman. Vallahi bence çok şık olur Lockheed'in ortaya çıkması. loki de çünkü 80 darbesinin bize güzel hediyelerinden biri büyük ihtimalle yargılanacaktır değil mi bunlardan? Uğur Mumcu'nun da ruhu muhazzeb evet. olmaktan kurtulur bu durumda belki. Hiç fena olmaz böyle bir şeyin yargılanması. da Bir tane de bari medya haberi patlatayım mı? Sonra elimizde kalıp bir daha kullanmayacağımız çöplüğüne geçecek çünkü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ocak'ta Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la yaptığı basın toplantısında TRT muhabirine sipariş soru gönderdiği ortaya çıktı. Yok canım. Vallahi çıktı. <gülüyor> Çıkmamıştır. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin basın toplantısında başbakanın istediği soruyu soran muhabir için maksadını aşmış maksadı neymiş ki açmış herhalde yalakalık maksadını açmış gibi oluyor. Çünkü e, Gazeteci'nin eline Başbakan'ı soru yollaması. Bu arada fotoğraf fotoğrafı var ya. Yani. Fotoğrafı var evet. Günlü fotoğraf. Gerçekten bu. şaka gibi. Başbakan bildiğin yandan kağıt veriyor <gülüyor> ve kağıt TRT <gülüyor> mavisine gidiyor. Böyle bir güzellik. Ortada da Türk bayrağı görünüyor. Çok acayip bir fotoğraf evet. Bana doğal gazlanmını zammını sorsunlar diye yazılı not uzatmış. Yetkilinin de bu soruyu TRT muhabirine iletmesi soru önergesi haline gelmiş. Sağ olsun DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız kaçırmamış bunu. Ee, Yağız TRT'den sorumlu Devlet Bakanı Bülent için yanıtlaması istemiyle sordu. Soru önergesinde Oda TV ki e, aynı tatlılığı gösteremiyorum ben şahsen. Çok iyi haberci olduklarını söyleyemeyeceğim. Yayınlanan şu iddiaları gündeme getirmiş. TRT muhabirinin yanlış anlama sonucu sizin yerinize Bulgaristan Başbakanına Sayın Borisov... Türkiye'ye sattığınız doğalgaza zam yapacak mısınız diye sordu. Türkçe sorunun çevrilmesinin ardından Bulgar Başbakanı şaşkına döndü. Çünkü Türkiye doğalgaz satmıyorlar. Doğal olarak da verilecek bir cevabı yok. Bir sessizlikten sonra Tayyip Erdoğan devreye girmek zorunda kaldı. Soru yanlış oldu dedi. Erdoğan daha sonra soruyu cevapladı ki e, herhalde bütün basın mensupları eğer zemin katta olmasa camdan atlayıp intihar edeceklerdi. E, Yağız daha sonra şu soruları yöneltmiş. TRT muhabirine soru siparişi etmenizi basın özgürlüğüyle bağdaştırabilmek mümkün müdür? Bu tür sipariş soruları başka toplantılarda TRT veya başka medya kuruluşlarının muhabirlerine verdiğiniz olmuş mudur? Demişler. Ee, cevap gelmiş ama TRT'den işte. Onu da söyleyelim ve oradan da artık doğal gaz doğru kanat çırpabiliriz. Önergede bahsedilen basın toplantısında haberi de adı geçen muhabirin özel sektörde, parantez NTV, görev yaptığı dönemde edinmiş olduğu çalışma usulü, Ve haber kaynaklarıyla güvene dayalı ilişkisi nedeniyle maksadını aşarak bir yanlış anlamaya sebep olduğu değerlendirilmektedir. Bu nasıl böyle değerlendirilmiş anlayamadım. NTV'nin adı niye geçmiş eski çalıştığı yer diye onu hiç anlamadım. Hedef saptırıyoruz herhalde. TRT 2954 sayılı kanun yayın esaslarına dair hükümleri çerçevesinde tarafsız yayın yapmakta olan bir kamu kuruluşu olup yayınlarda herhangi bir kişi kurum veya kuruluşun telkini söz konusu değildir. Ya soruyu vermişler fotoğrafı var soru adam yanlış, yanlış sormuş Soru istedim. yanlış oldu. Ee, ama neyse ki herhangi bir kurum kuruluş ve telkin söz konusu değilmiş 2954 sayılı kanuna göre. Bak bizim bugüne kadarki çalışmalarımızda açık gazetede Volkan'ın verdiği kağıtlarda hiçbir soruda yanlışlık oldu mu? Olmadı. Olmadı. Biz ne sorduğunu anlıyoruz ama bence burada başbakana da eleştiri getirmek gerekiyor. Doğalgaz zammını sorsunlar dersen olmaz. Bana doğalgaz zammını sorsunlar dersen konu daha netleşir. Özün evet. önemli. Orada <gülüyor> <gülüyor> özne kaçmış oradan olmuş yani bence muhabirin de çok hatası yok kime soracağını anlamamış adam ki olabilir yanlışlıkla Bulgar Başbakanına sormuşlar Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına sormak yerine değil mi evet olmuş olmuş. olmuş bitiriyoruz artık bu durumda zaten hemen kaçmak lazım şey gene Jean Ferran'ın ölümü dolayısıyla e, Aragon'un Louis Aragon'un ünlü çok iyi bilinen şiirlerinden biriyle de tamamlayalım. Jean Ferah 79 yaşında hayata veda etti dün. Uzun bir hastalığın ardından ona son bir günaydın diyoruz. Ve Kösörej se Santua sensiz ne olacağım ben ne yapacağım. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. Que serais-je sans toi Qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi Qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée Au cadran de la montre Que serais-je sans toi Que ce balbutiement J'ai tout appris de toi Sur les choses humaines Et j'ai vu désormais Le monde à ta façon J'ai tout appris de toi Comme on boite aux fontaines Comme on lit dans le ciel Les étoiles lointaines Comme on prend qui chante On reprend sa chanson J'ai tout appris de toi Jusqu'au sens du frisson Que serais-je sans toi Qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi Qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée Au cadence de la montre Que serais-je sans toi Que ce balbutiement J'ai tout appris de toi Pour ce qui me concerne Qu'il fait jour à midi Qu'un ciel peut être bleu Que le bonheur n'est pas qu Un quinquet de taverne Tu m'as pris par la main Dans cet enfer moderne Où l'homme ne sait plus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 Parle de bonheur a souvent les yeux tristes N'est ce pas un sanglot de la déconvenue Une corde brisée au doigt du guitariste Et pourtant je vous dis que le bonheur existe Ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues Terre, terre, voici ces rats des inconnus